Çıkkasıydı. Merhabalar, bugün 18 Ağustos Salı, yıl 2020, ay 8, gün 231, Hızır 105. 1441, Hicri Zihice 28, 1436, Rumi Ağustos 5. Yemişlerin Kemali Ermesi. Günün Sözü. İnsanlar kendi çılgın ihtiraslarının sonuçlarını kadere yüklerler. Walter Scott. Günün Tarihi. 793 yıl önce bugün... 18 Ağustos 1227'de Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu Cengiz Han ölmüştü. Büyük saatli marif takvimi Herkese merhaba. Açık Radyo Burası 94.9 AçıkRadyo.com.tr ve Açık Gazete başladı. Ben Özdeş Özbaş, Canton Bil ve Feryal Kabilden oluşan ekiple birliktesiniz. Andrei Grutcu da bize destek veriyor. Günaydın efendim. Günaydın. Evet, açılış şarkımız Houdie Lead Belly, Woody Guthrie, Kisco, Houston ve Sonny Terry'den oluşan bir ekip tarafından söylenen "We Shall Be Free" yani özgür olmalıyız şarkısıydı. Neden bu şarkıyla başladık? Çünkü Cisco Houston diye bilinen Gilbert Van Dyne Houston Ağustos 18, 1918 yılında doğmuş. Yani bugün dünyaya gelmiş. Amerika'nın ünlü e, halk şarkıcılarından bir tanesi kendisi ve özellikle Woody, Woody Guthrie ile birlikte yaptığı düetlerle, şarkılarla e, biliniyor. Bu şarkısında da özgür olmalıyız diye özgürlüğü anlatıyor. Uzunca bir e, sözü var. Şarkının birkaç yerinden örnek vermek gerekirse e, sabahları özgür olmalısın e, sen de özgür olmalısın horoz e, diye devam ediyor. Tanrım güzel tanrım izin verdiği müddetçe sen de özgür olmalısın diyor ve bu şekilde devam eden özgürlüğü anlatan bir şarkıydı. Şimdi tarihte bugünle devam edelim. Evet efendim tarihte bugün de devam edelim. Bu aralar neredeyse hiç adını anmadığımız bir ülkeyle beraber başlayacağız. 1823 yılında bugün Güney Amerika'nın Guyana ülkesinde bulunan Demerara kentinde 10.000 Afrikalı köle Britanya kolonisine karşı isyan etmişler. Köleler sahiplerini kilitleyerek silahlarına el koymuşlar. Sonra plantasyondan plantasyona giderek isyanı daha da büyütmüşler. E, ardından orduyu plantasyon sahipleri kaçan plantasyon sahipleri orduyu yardıma çağırmış iki gün e, isyan... galiba iki gün galiba, i̇ki gün galiba. <gülüyor> evet. evet iki gün mü iki günden evet. daha fazla bence yapmış olabilirler iki sonra diye yazıyor burada ama bence iki gün değildir en azından bir iki ay falan sürmüştür diye düşünüyorum iki gün içerisinde isyan plantasyon, evet plantasyon evet, <gülüyor> iki gün ilginç evet. ordu yardımıyla bastırılmış 200'den fazla isyancı öldürülmüş 107 kadar isyancı da idam edilmiş Giriş yakışı çok uygun olmuş ama bir yandan. Evet Sen de evet, özgür olmalısın e, derken iki günde kanlı bir e, müdahalede bulunmuş köle sahipleri. 1944 yılında bugün ise Alman Komünist Partisi önderi Ernst Thelmann toplama kampında hayatını kaybetmiş. Thelmann faşizmin kurbanı olmakla birlikte 1930'larda Stalin'in dış politikasına uyumlu bir şekilde nazilere karşı sosyal demokratlarla birlikte hareket etmeyi reddediyordu. Hatta onlara sosyal faşist e, diyordu. Yine e, Stalin'in geliştirdiği bir kavramdı. Dolayısıyla esas düşman sosyal demokratlar idi Alman Komünist Partisi'ne göre. E, Bertolt Brecht'in deneyimiyle bu şekilde nazilerin önlenebilir yükselişi engellenememiş oldu. Evet. Günü Afrika'nın apartheid rejimiyle alakalı olarak bir anma da var 1964 senesinde. Bugün e, apartheid yani... Etnik arındırma e, rejimi yüzünden olimpiyatlara katılması yasaklanmış Güney Afrika'nın. E, 1992 yılında Barcelona olimpiyatlarına kadar da katılamamışlar. 1964'ten başladıkları bu yasak sürekli devam etmiş bu tarihe kadar. 1985 yılında bugün ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Bedrettin Dalan AIDS homoseksüellere tanrının bir gazabıdır demiş. Oysa AIDS'in eşcinsellikle bir ilgisi olmadığını cinsel yolla bulaştığını aslında o günde e, biliniyordu e, diyelim. Evet şimdi Osman Kavala ile yine devam edebiliriz. Gazeteci Mehveş Evi'nin yaptığı Osman Kavala ile nasıl tanıştım röportajlarını dinlemeye devam ediyoruz. Bugün e, biraz e, öncekilerden daha uzun ama e, Serra Ciliv var. Türkiye'deki her sinema sever İF İstanbul'u gayet iyi bilir. Serra Ciliv İF İstanbul'un kurucularında. E, Tabi Osman Kavala ile nasıl yolları kesişti ve if İstanbul'la, film festivaliyle ne alakası vardı? Serra'ya soracağız. Merhaba Serra. Merhabalar. Bence benim için, yani evet, öncelikle onu söylemem lazım. Biz 25 yaşındaydık ve bir film festivali başlatmak istiyorduk. Ne olacağını, nasıl olacağını, ruhunu biliyorduk ama başka da hiçbir şey bilmiyorduk doğrusu. Ve o sırada e, destek bulmamızın ne kadar zor olacağını herkes bize anlatıyordu. Ve e, aradık aradık gerçekten de çok kapıdan çevrildik. E, o sırada işte Osman Kavala diye birisi var kültür sanata çok destek verir. Bir arayın dediler. Telefonunu bulduk, aradık. Hemen üç gün sonra EF'ler randevu verdi. Ve böyle hatırlıyorum Pelin ben o e, Taksim'de bir tane kafede buluştuk. Oturur oturmaz nasıl yardımcı olabilirim dedi. O kadar görüp bir şey ki çünkü aslında alışık olmadı, olmadığımız bir kültür o. Birilerinin gelip masaya oturup 25 yaşında 3 tane iki tane insana hani ne, ne yapabilirim sizin için demesi öyle oldu. Ondan sonra ve gerçekten de bize o kadar çok kontak ve o kadar çok yol gösterdi ki o toplantıda bile İF İstanbul'un ilk destekçileri bize Osman Kavala'nın tanıştırdığı, gönderdiği kişilerden ve kurumlardan çıktı. Ve aslında bir festival için çok önemli bir başlangıç o. Benim için ayrıca çok önemli bir başlangıç olan gerçekten bizden bu kadar büyük, bu kadar önemli birisinin bir anda başımızı, hani yanıya başımıza oturup bize nasıl yardımcı olabilirim demesi. Çok kısa süre sonra o sırada e, Anadolu Kültür'ün kurulma çalışmaları vardı. Anadolu Kültür'ün kurulma çalışmalarında ya, muhtemelen bir sürü insan or oradaydı ve hatırlarsınız sizler de. E, kültür sanat dünyasının her yerinden insanı bir araya nasıl toplayıp nasıl bu Anadolu kültürünün nasıl bir yer olacağına beraber karar verelim istemişti Osman Bey. Ve bizi de aradı. O kadar şaşırdığımı hatırlıyorum. ki hani 25 yaşında bir tane insanım ben ne bilirim diye düşünüp o toplantılara gittiğimi ve o toplantılarda gerçekten çok şey konuşuldu ve benim için o da yani böyle kültür Türkiye'deki kültür sanat hayatıma başlarken nasıl düşünüyorlar ve nasıl düşünmek gerekiyor aslında? Yani Türkiye'nin şu andaki, o andaki gerçekliğinde o bana çok büyük ders oldu. Anadolu Kültür kuruldu ve işte Diyarbakır Sanat Merkezi kuruldu. Diyarbakır Sanat Merkezi'nde yani biz İstanbul'u yapmaya devam ederken Diyarbakır Sanat Merkezi'nde sinemayla ilgili bir sürü e, atölye yapıldığını biliyordum. Ama aynı zamanda o Diyarbakır Sanat Merkezi'nde yapılan atölyelerin e, Diyarbakır e, Sinema Kulübü'nün kurulmasına ön, ön ayak oldu. Çünkü orada, orada insan yani bence Osman Bey'in en iyi yaptığı şeylerden bir tanesi insanların bir araya gelebileceği, ve kendi gerçeklerini en yaratıcı şekilde anlatabilecekleri dünyaları yaratmaktı. Diyarbakır Sanat Merkezi öyleydi. Bence if İstanbul'da öyleydi. Yani Osman kavulünün e, ilk desteğiyle beraber e, Diyarbakır San e, Diyarbakır Sinema Kulübü kuruldu. Bir sürü toplantılar, bir sürü gösterimler yapılmaya başladı ve o da aslında o zaman Diyarbakır Diyarbakır'da Avrupa sinemasının kurulmasına da öneye olmuş olmuştu. Yani ben bunu uzaktan takip ettiğimi hatırlıyorum. Bunların önemini ne zaman anladım? Biz festival iyice büyümüştü artık. İlk 10 senemizi bitirmiştik. E ama dedik ki sadece İstanbul'da, Ankara'dayız. Nasıl bütün Anadolu'ya yayılabiliriz? Ve bütün Anadolu'ya yayılmak dediğimiz şey aslında bizim tam olarak hayal edemediğimiz bir şeydi. Niye? Çünkü o oralarda yaşamadığınız yerde birlikte çalışacak insan bulmak çok zor bir şey. Dolayısıyla... Yine Anadolu kültüre gittik pıtır pıtır. İşte Osman Bey, biz böyle bir şey yapmak istiyoruz, nasıl yapalım? Anadolu kültür o ilk 10 sene içerisinde Anadolu'nun her tarafında öyle gerçek, öyle e, bütün kültür sanat insanlarının kendilerinin yakın hissettikleri bağlar kurmuşlardı ki aslında biz her şehre gittiğimizde oradaki kültür sanat organizatörleriyle ya da ilgilileriyle ve izleyicileriyle hemen buluşabildik. Yani biz İfkare'yi başlattığımızda İlk sene 14 şehirde başlattık. Amacımız neydi? Aynı anda aynı filmleri başka başka şehirlerde de izleyebilirim. Bir tek İstanbul, Ankara olmasın. Onun altyapısı işte Anadolu Kültür'den. Ve o Osman Kavala'nın ortamları, yani insanların bir araya gelip gerçeklerini konuşabilecekleri ortamları nasıl yaratabiliriz derdinden çıktı. İfkara bence İf İstanbul'un yaptığı en güzel projelerden bir tanesiydi. Ve onu Anadolu Kültür'le beraber yaptık. Ee, yeni Film fonun projesinden de belki bahsetmek istersin Serra. Çünkü oradaki e, filmler pek çok film destekledi ama hangi filmleri e, özellikle desteklemek istedi mesela Osman Kavala? Onu, onu da merak ediyorum. Çok ilginç. Çünkü ben Anadolu Kültür'ün yönetim kuruluna girdiğimde e, aslında Osman Bey'le nasıl daha yakın çalışabilirim hayaliyle gittim. Asıl hikayem oydu. Yani. Çünkü çok şey öğreniyordum bakışından. Ve o sırada fark ettim ki Osman Kavala zaten Anadolu Kültür üzerinden ve başka yerlerden Küçük Hibe diye bir sinema desteğini zaten ilk baştan beri götürüyordu. Yani şeye baktım, e, bu toplantıya gelmeden önce listelere bakmaya çalıştım. O listeleri bulamıyorum bile. Çünkü o kadar çok filme Küçük Hibe desteği altında e, ve o zaman tabii ki yani muhtemelen 2003'ten 2002'den itibaren bahsediyoruz. O filmlerin hiçbir yerden destek bulamayacağı gibi, ilk başta İfis İstanbul'un olduğu gibi aslında. Yani bize kim destek verir canım dediği diyen bütün yönetmenlerin, yapımcıların aslında gittikleri ve destek aldıkları bir insan oldu. Hatır, ben şöyle diyebilirim, 2010'dan, 2000, belki 2012'den itibaren Osman Bey, biz zaten çok destek veriyoruz. Bunu nasıl kurumsallaştırabiliriz? Bunu nasıl insanların kolayca gelip bulabileceği bir fon haline getirebiliriz diye sormaya başladık. Ve o zaman işte Anadolu Kültür ve İstanbul olarak beraber başladığımız çalışma zaten Anadolu Kültür'ün neredeyse 10 yıldır devam ettiği sinema desteğini kurumsallaştırmaya çalışmaktı. İşte o zaman belgesel sinemaya, insan haklarına, çevre çevreye bakan filmlere ve yani gittikçe azalan oranda destek bulabileceğini bildiğimiz filmlere nasıl kurumsal bir bir yuva olabiliriz derdine düştük ve Yeni Film Fonu aslında öyle kuruldu. Yeni Film Fonu'nun çalışmalarında yani İf İstanbul ve Anadolu Kültür yaptı diyoruz ama Osman Bey'in gerçekten hani kalben ittirme hali o işi lütfen hani durmayalım buna devam edelim. Jürilerin toplanması her adımında beraberdik ve bence Yeni Film Fonu o kadar e, açık ...ve ince bir vizyonun olması o sayede oldu. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 2015 Eylülünde kurduk... ...ve her sene 30 filme, ondan sonra devam, devam devam ettiği 3 sene boyunca... ...her sene 30 filme ve dediğim gibi başka yerden destek bulamayacağını bildiğimiz filmlere... ...destek verebilmiş olduk. Evet Osman Kavala ile nasıl tanıştım röportajlarında... ...Serra Gilivi dinledik... Şimdi günün haberlerine geçmeden önce bir duyuru var. Ee, bunun sizinle paylaşalım. Yarın Beyrut'a bağlanacağız açık gazetede. Ee, saat 8.30'da İnsani Yardım Çalışanı ve Hayata Destek Derneği Yön Yönetim Kurulu üyesi Derya Mutlu e, bizimle olacak. Derya şu an Almanya'dan bir yardım kurumu adına insani yardım için durum tespiti yap yapmak üzere Beyrut'ta bulunuyor. Yaklaşık bir haftadır e, orada bulunuyor. Ve kendi gözlemlerini günlük yaşamı e, aslında Anlatacak e, Beyrut'ta insanlar nasıl e, patlamadan sonra e, hayatlarına devam ediyorlar ve bir insani kriz durumu var mı bunları bizimle birinci elden paylaşmış olacak. Evet, evet. bu arada hatırlatmakta fayda var Osman Bey Osman Kavala 1022 gündür cezaevinde tutuklu olarak bulunuyor e, ve aynı şekilde sosyal medya üzerinden ve diğer çalışmalarla beraber bizim de dahil olduğumuz bu durum bu haksız durum duyurulmaya devam ediyor. E bu arada What Did Kavala Do? Osman Kavala Ne Yapmıştı? Kampanyası da aslında bir yandan sürüyor. Biz bir süredir e, o videoları ve paylaşımları vermeye ara verdik. Mehve röportajlarına yer vermek için. Fakat sonrasında geri döneceğiz. E, diğer paylaşımları da sizlerle paylaşacağız. Evet. Evet, iklim haberleriyle öyleyse başlayabiliriz Can. Evet, yani dün ilginç bir haber geldi... Bunu daha önce de açık hasta diye bu haberi verebilme fırsatı bulduk yani ne yazık ki eee erişmiştik. Bu bugün yine aynı şekilde aynı durumu anlatmak düştü galiba biz payımıza. Yani dünya üzerindeki en yüksek sıcaklık değeri bu zamana kadar ölçülmüş en yüksek sıcaklık değeri kayıtlara geçmiş yine. En son İran'daydı. Bu sefer Amerika Birleşik Devletleri'nden gelmiş rekor 54.4 derece. Dünya üzerinde şu ana kadar Güvenilir araçlarla ölçülen en yüksek derece olarak belirtilen 54.4 derecelik sıcaklık Kaliforniya'nın Ölüm Vadisi Ulusal Parkı'nda kayıtlara geçmiş. Sıcaklık... Yine Kaliforniya yani. Evet sıcaklık Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal hava durum hizmetleri tarafından teyit edileceği de söyleniyor BBC Türkçe'nin haberi, haberinde. Dün Kaliforniya'dan sık sık pardon bol bol bahsetmiştik çünkü elektrik... Kesintileri vardı Kaliforniya'da aşırı sıcaklardan dolayı e, özellikle klimalara yüklenme e, fakat e, bu elektronik sistemlerin de aşırı sıcaktan dolayı etkilenmiş e, olduğundan söz etmiştik. Saatlerce Kaliforniya'da yaklaşık 250 bin kişi e, elektrik ulaştırılamamıştı. E, ardından fire tornado e, yani yangın hortumlarından söz etmiştik. Büyük orman yangınları var tabii Kaliforniya'da hemen her yaz olduğu gibi. Şimdi ise rekor sıcaklık haberi geldi ama başka rekorlarda kılınıyor, kalifo kılınıyor. Kaliforniya'da. O da Covid-19 vakalarında hala birinci sırada Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en yüksek rakam sayılara sahip Kaliforniya. Daha önce aslında 50, 54 dereceden daha yüksek derecelerin rekor olarak açıklandığı haberi de var bu bahsettiğin evet. BBC Türkçe'deki haberde. Fakat herhalde onlar onlara dair bir takım şüpheler var öyle değil mi? Güvenmiyorlar. 150 bin kişinin evet. yaşadığı 2015 senesinde Bandaşar, İran'ın Banda, Bandar, Mahşar, Bender Mahşar aslında me, mahşar anlamına geliyor. Kentinde hı hı. cuma günü, e, şimdi hatırlayamayacağım hangi gün olduğunu ama bir saniye hatırlayabilirim de e, gene Ağustos ayında Meydana gelen bu hava sıcaklığı 46 dereceye kadar yükseldiği yazıyor. Kentte nem, nemle birlikte hissedilen sıcaklığın 70 dereceye kadar ölçüldüğü söyleniyor. Bir diğer taraftan daha önce de 2003 yılında Suudi Arabistan'ın Dahran kentinde 8 Temmuz'da 81.1 derece olarak ölçülmüş hava sıcaklıkları da var. Ama senin bildiğin gibi, senin de biraz önce söylediğin üzere... 81 mi? 81 yazıyor burada Hürriyet Gazetesi'nde. 81.1 derece olarak ölçülmüş 2003 yılında. Fahren ee, olmasın? <gülüyor> Hiç 81 dereceyi gerçekten duymamıştım. Derece diye vermişti yani Hürriyet Gazetesi'nin şu anda okuduğum haberi. Ee, ama işte güvenilir olmadığı gerekçesiyle karşı çıkılıyormuş. 1931 yılında Tunus'ta yapılan hava sıcaklığı da 55 derecelik ölçüme de aynı şekilde güvenilir olmadığı gerekçesiyle karşı çıkılanlar arasındaymış. Evet e, ama şu anda Kaliforniya için 54,4 herhalde güvenilir bir e, sayı olsa gerek. Evet o kadar güvenilir ki insanlar havası ölçümünü yapan termometrelerin önünde hatıra selfisi çektiriyorlardı. <gülüyor> Bunu görmemiştim. <gülüyor> evet. Ee, peki devam edelim iklimle ilgili bir başka haberde e, Independent Türkçe'de yer aldı. Bir bilimsel araştırmada fiz.org'un haberinden e, vermişler. E, bir grup e, araştırmacı. Küresel ısınma devam ettiği devam edecek olursa çiçek hastalığı ya da deng humması gibi salgınlara daha fazla neden olacak. Daha fazla karşılaşacağınızı söylemişler. Bu tip ihtimallerin filmlerdeki felaket senaryolarına benzediğini ancak küresel ısınmanın ortaya çıkardığı salgın koşullarının artan biçimde mümkün ve ciddi halde geldiğini belirtiyorlar. İndependent Türkçe'deki haberde. İklim değişikliği salgın hastalıkların ortaya çıkmasına faktör olabilir. Sıtma ya da denk umması gibi hastalıkları taşıyan sineklerin ayak izini genişletebilir diyorlar. Hatta sıtmanın 5 milyar kadar insana e, yayılma ihtimalinden de söz ediyor. Etkileme iht ihtimalinden daha doğrusu söz ediyorlar. Çünkü şu evet. anda sıtma gibi e, hastalıklar e, Afrika'nın sınırlı bir bölgesinde görülen çoğunlukla yani bu bölgede görülen... Dolayısıyla görece az bir e, insan nüfusunun maruz kaldığı bir hastalıktı ama bunların sıcaklıkların değişimiyle birlikte neredeyse bütün bir insanla yayılma ihtimali olduğunu söylüyorlar. Evet, vay efendim nereden çıktı bu sı sıtma da şimdi diye soracak olursanız geçtiğimiz Kasım ayında yapılmış olan bir açıklama vardı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Biyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Hüseyin Yılmaz konuşmuştu bu konuyla alakalı. Şey demişti. Kasım'da bu tür bir sıcaklık pek görmüyorduk, soğuk havalarda görüyorduk. Dolayısıyla bu mevsim değişiklikleri, mevsimlerin kısalması, uzaması, bunlarda yaşayan derez buralarda yaşayanlar, bu mevsimlerde yaşanan derece değişiklikleri, yağışlar, sivrisineklerin yaşamlarını da etkiliyorlar ve farklı bölgelerde farklı şekillerde yaşamasını etki ediyorlar demişti. Ee, bir de bunun dışında geçtiğimiz aylarda yine şey vermiştik, buzulların altında evet. kalmış. <gülüyor> Erimelerle, mevcut şu andaki güncel erimelerle beraber ortaya çıkabilecek olan yeni virüsler vardı ama onlar biraz daha böyle e, korku filmi tadında veriliyor. Bu daha çok, e, biraz önce, şu anda okuduğumuz rapor daha çok bilimsel raporlara dayanan ve e, olasılık üzerinden bakıldığında yakın bir gelecekte karşımıza çıkacağı bilimsel bir gerçek olarak nitelendirilen bir durum. Kesinlikle. Ee, Türkiye'den yine orman yangını haberleri var. Ee, ben birkaç tanesine denk geldim. An e Bursa ve Muğla'da orman yangınları olduğu söyleniyor. Nilüfer ilçesinde hem de sitelere yakın bölgelerde yangın çıkmış ama kontrol altına alındığı haberi vardı. Dün akşam saatlerinde Muğla'da da yine bir yangın haberi vardı. Yangın söndürme helikopterleriyle havadan ve 20 arazöz 2 dozerle çok sayıda orman içisiyle karadan müdahale edildiği son olarak yer almış. Yine kontrol altına alındığı söyleniyordu. Evet. Ee, sıcaklarla birlikte tabii Türkiye'de de bir yangın dönemine girdik. Adana'da var, İzmir, Ali Ağa'da var bu yangınların dışındaki yangın haberleri. Suriye sınırında Yayla Yayladağ mevkiinde var. Ee, Malatya'da çıkan orman yangını güçlükle söndürüldü deniliyor 8 saat ön çıkan haberin içerisinde. İki gün önce de Çanakkale'de orman yangını kontrol altına alındı diye de yapılmış olan bir açıklama var Tarım ve Orman Bakanı tarafından. Evrim Kepenek Biyanet'te Antalya'daki bu ulu çınarlarının kesilmesine karşı verilen mücadeleyi yazmış. Senin de sanırım hem buradan yakın ilişkilerin var öyle değil mi Can? Evet İktimacıl programında da yaptığımız program kaydında podcast'ını bulabiliriz. Dinleyicilerimize de bağlandık. Oradaki doğrudan nöbete de bağlandık. Süreci aktarabilme fırsatı bulduk. Nasıl gidiyor peki şu anda direniş? Ee, şu anda bir belediye yetkililerinden ve valilikten verilmiş olan sözel bir tehlimat, ta, e, teminat olduğu söyleniyor. O teminat buradan yolun geçirilmeyeceği, çınarların ile alakalı. Ama durum ne olur ne olmaz diye de temkinle karşılanıyor. Ee, hala Buralar, bir bekleyiş var. E, bir yol geçirilmesi söz konusu. Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Ulupınar mahallesinden yol genişletme çalışması yapılıyor. E, fakat buradaki ağaçların anı ağaç olduğunu söylüyor e, yaşam Hı -hı. savunucuları. Ne demek derseniz asırlık onlarca ağaçtan e, söz ediyoruz. Bunların bir kısmının yaşının 520'ye vardığını iddia ediyorlar. 150'den 520'ye kadar 9 ağaç var bu şekilde anı ağaç statüsü alınması gereken diyorlar. Ve bunun için de dilekçe vermişler. Sanırım bu bir resmi statü bu haberden böyle anlıyorum. E, bu, e, dolayısıyla dokunulmaması için e, anıt ağaç statüsü verilmesini istiyorlar. Evet. E, şimdi Covid-19 ile ilgili e, bilgi verelim biraz. E, dünyadaki vaka sayısı 22 milyonu aştı. 22 milyon 50 bini e, bulmuş durumda. Ölüm sayısı ise 777 bin e, civarlarında. Evet. İlginç bir haber var. Bütün her şeyin başladığı Wuhan'da çılgın bir parti vermişler. Havuz başında. Güzel parti vermişler. <gülüyor> evet fotoğraflar inanılmaz gerçekten. Videoları da var güzel parti var. İmrendim yani. Binlerce... Ya, katılır mı diye sorursan bilmiyorum ama güzel parti. Wuhan'daki Playa Maya su parkında çekilen görüntülerde binlerce kişi eğlenirken görülüyor. Gerçekten. Yani birkaç ay öncesindeki yaşananlar hiç yaşanmamış gibi diyebiliriz. Hani açık havada bulaşması zor deniyor ama ısrarla fiziksel mesafe ve maskeye de dikkat edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Ama binlerce insan o kadar dar bir alanda havuzda gerçekten çok ilginç. Evet bu arada hatırlatmakta fayda var. E, doktorun ismi Li Ben Lienk'tı. Koronavirüs uyarısı sonra susturulmak istenen Çinli doktor ardından yine aynı hastalık yüzünden hayatını kaybeden doktorun ismini de tekrardan hatırlatmak ve unutmamak gerekiyor. Çin'de birçok doktor bu salgının ilk günlerinde duyurmaya çalışmışlardı fakat hem hükümetin baskısıyla hem de kaynakların yetersiz olmasıyla beraber seslerini duyuramamışlardı. E, bu doktorlardan bir tanesi de Çin'in Wuhan bölgesinde başlayan bu koronavirüs salgını ile ilgili ilk uyarıları yapan ve çalıştığı hastanede kendisi de virüsü kapan doktor Wei Li Dan Yang'da e, geçtiğimiz Şubat ayında hayatını kaybetmişti. Yani bir şekilde hiyasın da tutulması gerekiyor. E, bunu da hatırlatmak gerekiyor. Bu isimleri de unutmamak gerekiyor. Canları pahasına bu hastalığı birçok insanın duyması ve önlemlerini alması için hayatlarını tehlikeye atan doktorları. Türkiye'de dahil evet. olmak üzere. Önlemlerin alınması gerektiğinden bahsederken bir de alınan önlemlere karşı çıkanlar var. İspanya'da bu sefer e, aşırı sağcılar sokaklara inmişler. E, Almanya'da bu haberi vermiştik. Oldukça da korkutucu bir sayıda aslında. E, nazi ve aşırı sağcı sokağa inmişti. E, İspanya'da ise yani 29 bin kişinin öldüğü ve İtalya'dan sonra Avrupa'da bir dönem krizin yaşandığı neredeyse. Sağlık sisteminin çöktüğü İspanya'da. E, aşırı sağcılar zorunlu maske e, takma e, önlemine karşı sokaklara inmişler. Bunun özgürlüklerine engel olduğunu e, söylüyorlar. Neden zamanki... sürekli aşırı sağcılar peki ben onu anlamıyorum. E, bir dizi komple teorisi geliştiriyorlar. Bunun küresel e, bilmem kimlerin oyunu olduğunu anlatıyorlar. Hı hı. Ee, bir yandan da tabii örgütlenmek için çeşitli fırsatlar bunlar yine plandemik evet. adlı belgeseli kendilerine gerekçe yapmışlar bu plandemik belgeselinden daha önce birkaç defa e, bahsetmiştik e, bir e, sa sağlık çalışanı olduğunu söyleyen yani gerçekten de aslında bir yandan böyle olan ama oldukça komple e, teorilerine açık birinin e, röportajlarından oluşuyordu plandemik. Aşı karşıtı aynı zamanda bu virüsün işte çeşitli güçler tarafından dünyaya yayıldığını vesaireyi anlatıyordu. Buna dayandırıyorlar kendilerini. Maske takmanın belgesel, maske takmanın zararlı olduğunu ve açıların milyonlarca kişiyi öldürdüğü gibi temelsiz iddiaları yer vermiş. Bu sebeple zaten YouTube ve Facebook'ta kaldırılmıştı aslında. Ama İspanya aşırı sağı yine de bunların doğru olduğunu düşünmüş olacak maske takma zorunluluğuna karşı sokaklara inmişler. Evet bir diğer taraftan da İspanya Sağlık Bakanlığı'nda açıklamasında Covid-19 salgında ülke genelinde cumadan bu yana yeni vakalarda 16.000'den fazla artış olduğunu açıklamış. Başlıkta Aragorn, bask Madrid ve Endülüs bölgeleri olmak üzere birçok bölgede yoğun olarak yeni rakamlar ortaya çıkıyormuş. Evet. Covid-19'dan son 7 günde 54 kişinin öldüğü ve virüsle bağlantılı hayatını kaybedenlerin toplam sayısına 28.646'ya 28 çıktığını çıktığında duyurmuş. Bu kadar büyük e, vaka sayısı İspanya'da görülüyorken göstericilerse üzerlerinde virüs yok. Maskeler öldürür, korkmuyoruz yazılı pankartlar taşımışlar. <gülüyor> Uydurma diyorlarmış. Suçlu değiliz, nefes almak istiyoruz. Özgürlük, özgürlük. Testler sahte, pozitifler sahte, televizyonlar manipüle ediyor yazılı dövizler taşımışlar. E, e, Avrupa aşırı sağın, hatta Amerika'da da böyle özgürlükleri sürekli e, öne çıkaran bir taktiği var son dönemlerde. Bunu da Ahmet İnsel'le daha önce konuşmuştuk biraz. Yeni gelmiştir akıllarına evet. E, pek de yeni değil aslında biliyorsun. E, Almanya'da toplama kamplarının üzerinde yazardı. Çalışmak özgürleştirir Çok, evet. diye böyle bir özgürlük, özgürlük anlayışlarında. İlginç şeyler olduğundan söz edebiliriz. Evet kesin. Peki şimdilik bir ara verelim, sonra devam edeceğiz. Açık gazete. Evet 94.9 Açık Radyodasınız. Açık Gazete devam ediyor. İspanya'da aşırı sağın sokaklara indiğinden söz etmiştik. Covid-19 önlemlerinin özellikle maske zorunluluğuna karşı bir başka aşırı salın Covid-19 ile ilgili komplo teorileri haberi de İtalya'dan geldi. İtalya'da yeni vakaların Yüzde 25 40ı kadarı tatilden dönenlerden e, olmasına rağmen, yani ve sadece yüzde üçü ila 5'i göçmenler tarafından taşınmış olmasına rağmen İtalyan aşırısı bu son dönemlerdeki artışta göçmenlerin esas sorumlu olduğunu söylüyorlar. İtalyanlar tatilden döndükten sonra COVID'i birbirlerine yayıyorlarmış. Doğru mu anladım? Evet, aynen öyle. Bir sene ilk... bekleseler Avrupa... ne olacak ki yani? Sonuçta İtalya da bölgeler. Evet Avrupa'da da çıkışı da böyleydi. Daldığı yerlere bakıldığı zaman hub olarak gösterilen yerler turistik bölgelerde İspanya, İtalya gibi bölgelerde Hatta İtalya'dan çok daha fazla bu alanlarda yayıldığından bahseden yeni raporlar da çıkmıştı. Tabii kayak merkezinden bütün Avrupa'ya yayılmıştı İtalya'daki. E, fakat bunları yani kimse herhalde Avrupa'da İtalyanlar bunu e, yayıyor diye kampanya yapmadılar. Ama İtalyan aşırı sağı e, göçmenleri suçlamış. E, onlar... E, Son dönemlerdeki artışın sorumlusu demişler. Bunun üzerine evet. de özellikle Lega Partisi aşırısının e, da içerisinde oldu. Matteo Salvini e, hükümeti suçlamış. Yasa dışı göçmenlere limanları açtığınız için oluyor e, bunlar e, demiş. E, Salvini yeni vakalardan ki eski... E, Eski başbakandı değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Salvin, Salvini. Yakın... Evet hala eski olsa evet. gerek. Ben 6 aydır haberlere bakmıyordum. Ama galiba evet, istifa, hala... Böyle. İstifa etti o hükümet. <gülüyor> <Sen> <gülüyor> bakmıyor iken. E, ama şeyi hatırlayamadım. Başbakan mıydı diye. Öyleydi sanırım. E, yeni vakaların deniz yoluyla ülkeye giren göçmenler üzerinden geldiğini söyleyerek şöyle söylemiş. Virüs yurt dışından ithal ediliyor ama hükümet binlerce çalışanı, çalışanın işini riske atıyor. Hükümet İtalyanlara karşı sert Yasa dışı göçmenlere karşı ise yumuşak diye tuhaf bir e, açıklamada bulunmuş. Yani i, i, aşırı sağan İtalya'daki ve dünya üzerindeki aşırı sağan geleneksel sanatları üzerinden de değerlendirebilecek bir açıklama bu ama İtalya İçişleri Bakanı Luciano Lambrogues, umarım doğru söylemiştim ismini, e, Tunus'taki ekonomik krizin Akdeniz üzerindeki ülkelerdeki göçü arttırdığını da dikkat çekmiş iki gün önce yaptığı açıklamasında. E, Ağustos 2019 ile Temmuz ayının sonu Arasındaki İtalya'ya e, mevcut geçtiğimiz Temmuz ayının sonundan bahsediyor muhtemelen. İtalya'da yıllık %148 artışla 21 binden fazla göçmenin ulaştığını söylemiş. Rakamlar geçen yıla göre daha yüksek ancak bunları bir bağlama oturtmalıyız diye söylemiş. Ve Tunus'un içinde bulunduğu derin ekonomik, sosyal ve siyasi krize işaret etmiş. E bu arada Sağlık Yüksek Konseyi, konseyi de yani Covid-19 sorunuyla ilgilenen temel birim İtalya'da bir açıklama yapmış bu sağın ve aşırı sağın argümanlarına karşı başkan, konsey başkanı Franco Locatelli bir açıklama yapıyor ve yeni vakaların yalnızca %3 ila 5 kadarının ülkeye yeni giren göçmenlerden olduğunu ve bunların bir kısmını da İtalya'daki göçmen merkezlerinde yani kamplarda kaptıklarını aslında evet. söylüyor. Dışarıdan getirmediklerini burada virüse yakalandıklarını söylemiş. Vakaların %25 ve 40'a kadarı ise seyahatten dönen vatandaşlarımız ya da İtalya'ya, İtalya'da ikamet eden yabancılar tarafından getirildi diyorlar. Evet, İtalya'da önlemlerini alıyordu. Geçtiğimiz haftanın başında ülkedeki tüm diskotekler ve dans salonları kapatılacak kararı çıkmıştı. Evet. İnsanlar dışarıda dans edilmeme gibi bir durumla karşılaşmıştı. Evet, yeniden yükseliş tabii hem İspanya'da hem İtalya'da söz konusu. Almanya'da, Fransa'da vesairede de böyle. Dolayısıyla yeniden aşırı sağda bu yükselişin e, günah keçisi olarak göçmenleri göstermeye başlamış. Evet. E, Lübnan'dan da bu sefer bir Covid haberi var. Beyrut patlamasından bu yana e, hep e, Covid salgını ne durumda deniyordu? E, son birkaç gündür 450'nin üzerinde günlük e, vaka artışı görünüyor. Buna rekor diyorlar. Geçtiğimiz gün 456 ile rekor kırılmış ama bu civarlarda son birkaç gündür bunun üzerine Sağlık Bakanı ise bir açıklama yapmış ve Beyrut'un iki hafta boyunca en az tamamen kapatılması gerektiğine dair bir uyarıda bulunmuş. Dünya Sağlık Örgütü ise patlama ile birlikte Beyrut şehrinde bulunan 55 sağlık merkezinin yaklaşık yarısının zarar gördüğünü ve hizmet dışı kaldığını açıklıyor. Lübnan'ın başkenti Beyrut'u bu yerle bir eden patlamanın yaraları sarılmaya çalışırken de yazıyor Cumhuriyet Gazetesi'nde. Ülkedeki sene dediğin gibi pandemi tehditi devam ediyormuş. Pazar günü yeni vakalarda rekor kırılmış. Lübnan devlet televizyonu spikeri ise canlı yayında istifa etmiş. Ayel mezarlığına dönüştüğünü söylemiş ülkenin. E, Vesim Orabi, e, Lebanon 24 adlı kanalda ve şerefli bir yaşam sağlanana kadar ülkeye dönmeyeceğini açıklamış ve evet, istifa işte etmiş. De Evet. İlginç. Canlı yayında evet. istifa. Fena fikir değilmiş. Ee, Yeni Zelanda'dan da son bir haber vererek Covid gündemimizi kapayabiliriz. Yeni Zelanda'da seçimler ertelendi. Ee, daha önce duyurmuştuk uzun bir zaman boyunca 102 gün boyunca hiç vaka görülmemişti ülkede. Fakat daha sonra e, Auckland'da bir ailede görülmüştü. Dün gelen e, ve BBC Türkçe'de yer alan habere göre e, 58'e varmış e, Auckland'deki vaka sayısı. E, bunun üzerine zaten kent ailede görülür görülmez e, hemen e, karantinaya alınmıştı, giriş çıkışlar yasaklanmıştı. Hatta sokağa çıkma yasakları vesaireler e, gündeme gelmişti. Fakat vaka sayısının 58'e varması üzerine aslında 19 Eylül'de yapılması planlanan seçimler hemen 17 e, Ekim'e. E, kaydırılmış. Yeni Zelanda gerçekten bu konuda muazzam e, tedbirler alıyor. 3 kişi, 5 kişi demeden e, hızlı e, müdahalede bulunuyor. Üstelik de aslında seçimlere şu anda gidilse yani dünyada bir dönem 102 gün boyunca vaka sayısını sıfırlayan tek ülke olarak Başbakan Ardern hani çok avantajlı bir şekilde seçimlere giriyordu. Muhtemelen büyük evet. bir destekle kazanacaktı. Buna rağmen e, hani kendisinin avantajını olan seçimleri ertelemeyi halk sağlığı için daha doğru bulmuş Arden. A Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko yeni seçim talebini kabul etti diye yazıyor internet sitelerinde. Ülkesindeki Aynen yeni öyle. seçim taleplerini kabul etmiş. hazır seçim demişken daha önce yaptığı açıklamada muhalefetin seçim yenilenmesi çağrısına ilişkin beni öldürmediğiniz sürece seçimler yenilenmeyecek şeklinde konuşmuştu. Evet, kendi böyle koruyuyordun. Ya insan bu kadar yüksek bir oy oran aldığı seçimlerin kabul edilmesini kabul eder mi diye soruyor da tabii <gülüyor> bir anda kendine. Ama kabul etmiş ilginç. Neden acaba? Neden acabası şu aslında dün çok büyük eylemler oldu bir kez daha. Grevler yaşanıyor pazar gününden, cuma gününden beri aslında Belarus'ta. Ama dün gelen haberler, videolar sen de zaten görmüşsündür. Biraz seninle de dün akşam konuşmuştuk. Ee, gerçekten çok çarpıcı çünkü bir fabrikaya e, gidiyor Belarus başkanı e, 26 yıldır ülkene, ülkeyi demir yunlukla yürüten Lukashenko ve kendi seçtiği kendi adamları yani fabrika yönetimi tarafından seçilen işçilere bir konuşma yapıyor aslında. İşçiler bir anda hani kendi e, propagandasını yaparken işçilere istifa et yalancı diye bağırmaya başlıyorlar ve suratı e, inanılmaz bir şekilde Hani bozuluyor aslında bu işçilerin bu talebini. Dışarıya çıktığında da işçiler tepki gösteriyorlar ve onları da çatıyordu öyle değil mi? Evet ama ben... Biraz de, erkek de, olun falan diye çatıyor hem de. Valla ben görüntüleri görmedim. Ben Belarus gündemini e, Belarus resmi kanalından takip ettiğim için o sırada güzel bir konser yayını vardı protestoların. Ülkenin gördüğü en büyük protestoların gerçekleştiği gün televizyonlarda konser görüntüleri vardı zaten protestoların ilk günlerinde de çeşitli belgesellerle beraber süslemişlerdi ekranları Belarus'ta. Ee, bunları görebilmenin yolu sosyal medya. O sosyal medyaya erişimi de internet üzerinden kısıtlandığı için Belarus'ta e, çok fazla insan sokağa çıkmadığı zaman göremiyor eylem, eylemleri, eylemleri neley olup bittiğini. Ama kabul etmiş ilginç. Evet, dün bir yandan devlet televizyonunda da grev vardı. Bu da çok önemli bir haberdi. Pazartesi günden itibaren devlet televizyonunda Çalışan Belarus One kanalında Hı. çalışan 300 gazeteci greve çıktılar. Büyük kalabalıklar da onlara destek verdi. Belarus One şu anda bunu Guardian'dan size okuyorum. Belarus One televizyonu aslında pazar günkü seçimlerden sonra sokağa inenlere provokatörler dış güçlerin e, maşası. Oyu, evet, maşası vesaire demişlerdi. Bu haberleri sunan gazeteciler greve gitmişler. Yalan haber artık sunmaktan bıktık Ama, e, demişler. Da ilginç. Ee, Boş kolan stüdyoları canlı yayınlamışlar. Ben bu kısmını kaçırmıştım. Sinirle kapattığımdan olsa gerek herhalde konserdeki müziği beğenmediğim için. Kanalın bazı yöneticileri hali hazırda istifa etmişler. E, bu Belarus Ülk, ülkede büyük yankı uyandırmış protestoya katılması. Sosyal medyada televizyonun boş ile verdiği canlı yayın görüntüleri paylaşılmış. Vay evet, canlı. 2000 çalışanın 300'ü şu anda grevde. Diğerleri ise sessiz durumdalar e, aslında. E, senin de bahsettiğin gibi boş Odayı gösteriyor kanal. Yani diğerleri de grev kırıcılık yapmıyor diye anlıyorum. Suçlamıyor arkadaşlarını vesaire. Beş kadar talepleri var. Yeniden seçimlere gidilmesini de istiyorlar ve özellikle sansürün kalkmasını istiyorlar. Biz artık doğru düzgün gazetecilik yapmak istiyoruz diye röportajlar var Guardian'da. Ama şu röportaj önemliydi. Bizim için bu grevi yapmak çok zor diyor gazetecilerden bir tanesi. Çünkü... E, işimizden olacağız ve Belarus'ta özel televizyon yok yani hepsi ha. devlet tarafından evet kontrol ediliyor havuz kanalların yani. dolayısıyla biz atıldığımız zaman yani iş bulma imkanımız yok diye anlatmış o nedenle bu grevin ne kadar önemli olduğunu e, dair çok şey çarpıcı bir e, cümleydi bu havuz medyası yok yani havuz devletin havuzu evet aynen öyleymiş durum bütün bu gelişmeler üzerine grevler perşembe günde itibaren başlamıştı. Pazar günü 200 bin kişi sokağa inmişti. Pazartesi devlet kanalında grev başladı. Ve haberler yapılmamaya başlandı. Bunun üzerine de işte Lukashenko yeni anayasayı kabul ettikten sonra seçim düzenlenebilir. Eğer böyle bir talep varsa diye bir açıklama yapmış. Ben de bunu şu anda T24'den okuyorum. Yani seçimleri yenilemeyeceğim. Ama anayasanın değiştirilmesi şartıyla yeni seçim olabilir muhalefet masaya gelsin sokakları bıraksın e, diyor. Ve az evvel bahsettiğim gibi sizlerce erke sizlerle erkekçe konuşuyorum gibi tuhaf e, açıklamalarda da e, bulunmuş şey ve Saadet değil, değil, tarafından... değil macho cinsiyetçi liderler döneminde yaşıyoruz. zaten muhalif evet. lider e, e, Pardon karşısına çıkan e, muhalif adaya ise, e, git çocuklarını yemek yap demişti aslında bu şekilde evet. aşağılamıştı. Dün vermişti. askeri konvoyların da Minsk'e doğru ilerlediği belirtilmiş sokak eylemleri devam ederken. E, bir kez daha zaten Putin'le telefon görüşmesi de yapmış pazartesi günü. E, desteğini istemiş ihtiyaç olursa diye. E, Amerika'ya geçelim istersen. Amerika'ya Biden'ın adaylığı için resmi süreç başladı haberi var. Docevelle'den e, okuyorum ben de. Kamala Harris'i başkan yardımcısı e, adayı olarak e, belirledi e, Demokrat Parti e, ve demokratların şu anda konvansiyonu yani işte e, Trump'ın karşısına çıkacak e, adaylarını belirleyeceği e, kongre gerçekleşmekte. Gerçekleşmek dün itibariyle başlamış video konferans şeklinde. E, çoğunlukla bu şekilde olacak. Cuma günü bir dizi konuşma yapılması bekleniyor. Eski başkanlardan Bill Clinton ve Barack Obama da konuşma yapacaklarmış. Demokrat Parti'nin en sol kanadında yer alan Sanders de bir konuşma yapacakmış. ABC televizyonuna bir röportaj vermiş Sanders. Biden'dan hoşlanmadığını, birçok taraftarının Biden'dan hoşlanmadığını belirtmiş ama şöyle devam ediyor. Ama Donald Trump'ın mağlup edilmesi Biden'ın seçilmesi gerektiği konusunda ezici çoğunluğun paylaştığı bir anlayış olduğunu düşünüyorum diye evet. açıklamada bulunmuş. Evet yani sıtma oranı artıyor bir yandan baktığı zaman da metaforla üzerinden de görüleceği üzere ölümü görüp sıtmaya razı gelebilecek durumda Amerika Birleşik Devletleri şu andaki evet. mevcut sistemiyle. Biraz öyle ama hemen ertesi günde mücadeleye gireceklerini şimdiden ilan ediyorlar. Özellikle iklim hareketi, 350 ve Sunrise Movement gibi hareketler şu Trump'tan kurtulalım Paris iklim anlaşmasından çıkılmasın. Sonra Biden'a karşı da sokaklarda olacağız diye çağrı yapıyorlar. Trump televizyona da bağlanmış bu açıklamadan hemen sonra. Fox News televizyonuna bağlanarak yaptığı konuşmasında seçilecek Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın birinci sınıf satranç oyuncusu olması gerektiğini ve Erdoğan'la başa çıkacak zihinsel kapasiteye sahip olmasının da elzem olduğunu söylemiş. Evet gerçekten. Satranç oynuyorlarmış. Trump satranç oynamayı biliyor mudur sence? Ee, bilmiyorum. Kendisi ikizler burcu olduğu için her şeyi oynayabilir gibime geliyor bilmese de. <gülüyor> ee, ama sertlikten iyi anladığını biliyoruz. 1980'lerde yanlış hatırlamıyorsam Deal de onun kendi kitabı var. Nasıl zenginleştiğini e, anlatıyor. Şirket tabi piyasa koşulları içerisinde şirketleri nasıl rekabet ettiğini anlatıyordu. Ve diz çöktürmekten söz ediyor. E, bu kitapta rakiplerine fiziksel güç <gülüyor> kullanımında yani şirketlerin dünyasındaki bir fiziksel güçten bahsediyorum. Deal'a zorlamak yani mas masaya gelip benimle uzlaşmaya zorluyorum onları e, dediği bir şeydi ve dış politikada da böyle e, bir çizgi izliyor. Sertlik e, yanlısı. E, Türkiye'nin de uzun zamandan beri dış politikada diplomasiden çok Sertlik yanlısı bir tutuma sergilediğini düşünürsek Trump bunu oldukça ciddi görüyor anlamına geliyor. Bu nedenle de Biden'ın işlevsiz olduğunu söylemiş. Bununla yüzleşelim. Joe işlevsiz demiş. Zaten sleepy yani uyku, uykulu Biden diyor. Fiziksel özellikleriyle de bir yandan dalga geçer durumda. Dünyanın e, bu şey liderlerine, agresif liderlerine karşı ki o bunları birinci sınıf satranç oyuncuları demiş. Baş, ede, baş edebilecek durumda olmadığını söylüyor. Evet. Bir yandan da posta ofisi e, tartışmaları devam ediyor. E, Amerika'da 22 Ağustos Cumartesi gününe büyük bir eylem çağrısı var. Ülke çapında posta ofislerinin önünde save the post office from Trump çağrısıyla yani posta hizmetlerini Trump'tan kurtaralım çağrısıyla eylemler yapılacak birçok yerde e, posta e, kutularının toplandığından bahsediliyordu oysa 3 kasımdaki seçimlerde aksine posta sayısının artırılması gerektiğini ve hatta bütçenin de artırılması gerektiğini söylüyor e, muhalefet Trump karşıtları dolayısıyla 22 Ağustos'ta muhtemelen Amerika'da büyük eylemler gerçekleşecek Common Dreams'te yer almıştı bu haberde. İstersen biraz da Türkiye'den haberler verelim. Evet Türkiye'nin gündemi dün itibariyle koronavirüs üzerinden mi gidelim? Evet bir aslında oradan başlasak iyi olur. Evet Ankara'da kötü bir haber verdi. 65 yaş üstüne düğünler yasaklandı. Toplu etkinlikler kısıtlaması da getirildi. Cenazede dahil olmak üzere. Ankara'da artan bu Covid-19 vakaları nedeniyle alınan yeni önlemler kapsamında böyle bir kısıtlamaya gidildiğinden bahsediliyor. Ankara İl Umumi Hıfzı Sağ Kurulu artan vakalara karşı Vali Vasip Şahin'in başkanlığında olağanüstü toplanarak gündemdeki konuları görüşüp yeni kararlar almış. Alınan kararlara göre sokak düğünlerine düğün süresinin azami 2 saat olarak belirlenmesi ve toplu yemek verilmesinin yasaklanması gibi kararlar çıkmış bu toplantıda. Ankara'nın yani bu Şu anda en fazla Ankara konuşuluyor ama sadece Ankara'da değil 7 ilde daha 65 yaş ve üstü için yeni kararlar var. Bursa'da var, Kastamonu'da, e, Kütahya'da, Erzincan'da, Ordu'da, Eskişehir'de e, var. Ayrıca 17 ilde kısıtlamalardan da söz ediliyor. Yine 65 yaş üstündeki vatandaşlara e, dair Malatya Düzce, Urfa, Maraş, Yalova, Van, Kayseri, Bartın, Sivas, Manisa şeklinde devam ediyor. Her biri kendi valilikler alıyor bu kararları. Şu şu şu saatler arasında sokağa çıkmaya Yasakları var toplu ulaşıma e, binme yasakları var vesaire gibi yasaklar e, uygulamaya başladılar. Vaka evet. sayısındaki artışla birlikte bu arada vaka sayılarını da verelim. Dün Fahrettin Koca 22 kişinin hayatını kaybettiğini 1233 yeni tanı e, konduğunu söyledi. Türkiye'de evet. yani son herhalde bir hafta 10 gün oldu 1200 ortalamayla gidiyoruz. Evet, evet. Bu arada konunun çözümüyle alakalı Cumhurbaşkanı Erdoğan da e, dahil olmuş. E, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirilmiş. Kremlin'den yapılan bir açıklama var. Görüşmede özellikle Libya krizi üzerinde durulur, durulmuş. E, sürdürülebilir ateşkes. E, sustainable cheese fire. Cease fire deniliyor galiba, özür dilerim. E, yet Ben şu anda kendimi uydurdum. Belki de vardır böyle bir tarım, bilmiyorum. Süzdürlebilir ateşkesin sağlanması ve Berlin Konferansı kararları ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2510 sayılı kararı uyarınca doğrudan müzakerelerin başlaması için çatışan tarafların gerçekçi adımlar atmaları gerektiğinin altın bir kez daha çizildiği ifadeleri kullanılmış yapılan açıklamada e, salgınla mücadelede işbirliği konuşulmuş e, gazete duvarına attığına göre attığı başlığa göre de Putin aşı önermiş aşı spudnik evet, Sputnik. evet Sputnik, Sputnik önermiş yanlış A anlamıyorsam buradan. Ee, bir haberde T24'te vardı. Aslında dünün e, dün sabah saatlerinde gelmişti. Biz fırsat bulamadık okumaya. Selahattin Demirtaş bir yazı gönderdi. Güçlendirilmiş parlamenter sistem nedir? Başlıklı bir yazı bu. Ee, Selahattin Demirtaş e, şunu söylüyor. Aslında bütün bir muhalefet güçlendirilmiş parlamenter sistem kavramında uz uzlaşmış durumda. Herkes bunu söylüyor ama hiç kimse buna dair bir açıklamada bulunmuyor nedir yani bu sistem anlatmıyorlar bense aklımdan geçenleri sizinle paylaşayım demiş uzunca bir yazı kaleme almış dokuz noktaya bölmüş parlamenter sistemi siyasi partiler yani şu şu, şu alanlarda düzenleme yapılmalı diyor partiler kanunu örneğin değiştirilmeli Diyor partiler de demokratikleştirilmeli diyor bu, bu arada bu başkanlık sistemi sadece parlamentodan ibaret değildir diyerek yazısına başlamış evet güçlendirilmiş parlamenter sistemden söz ediyoruz ama sadece parlamentonun değil bütün bir sistemin demokratikleştirilmesi sürecin şeffaflaştırılması daha katılımcı hale getirilmesi sivil toplumun güçlendirilmesi vesaire diye giden bir yazı bu seçim sistemi değiştirilmeli diyor. Ee, ilk siyasi partiler kanunuydu ikinci seçim sisteminin değiştirilmesi üçüncüsü medya bağımsızlığı ve özgürlüğünün sağlanması dördüncüsü sivil toplum ayağında sadece sivil toplum örgütleri değil meslek odaları, sendikalar vesaire buraların da ee, haklarının ve demokratik süreçlerle yönetime katılmasının yasal güvenceye kavuşturulması gerektiğini söylemiş yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gerektiğini anlatıyor Türkiye Büyük Millet Meclisi ve hükümetin daha denetlenebilir ve daha şeffaf işlemesi gerektiğini söylüyor. Yargıda mutlaka düzenlemeler yapılmalı. HSYK dediğimiz kurum ikiye ayrılmalı. Savcılar ve hakimler ayrı ayrı kurullarda olmalı. Bunların da seçimleri daha demokratik olmalı. Hem kendi içerisinde hem seçilmiş yönetimlerden daha fazla kişi getirilmeli. Ekonomi de düzenlemeler yapılmalı merkezi bütçenin yapılması aşamalarına katılımın öne açılmalı diyor. Hem yerel ve merkezi bütçelerin yapımına şeffaflık sağlanmalı diyor. Ve son olarak da bürokraside de reform yapılmalı diyerek... ...kendi güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisini açıklamış bu şekliyle. Evet. Aynı zaman içerisinde Pervin Buldan'dan da bir röportaj geldi... Pervin Buldan, millet ittifakı daha da büyümeli, çeperi genişlemeli diye aslında ilginç olan bir açıklama yapmış. Pek hani millet ittifakı kavramını kullanmıyor evet. HDP çevresi. Daha çok demokrat, demokratik ittifak diye başka bir cephe önerisi var. Ama muhalefet partilerine de bir yandan yeşil ışık yakmaya devam ediyorlar. Mezopotamya Ajansı'na Ferhat Çelik ve Naci Kaya'ya konuşmuş. Bütün partiler cesaretle ben. adım atmalı demiş. 101 Aksaçlı ve onları destekleyen 404 yurttaş partimizin de önerdiği demokrasi ittifakı çağrısı yaptı. Ancak siyaset dünyasında bu çok gündem olmadı. Öncelikle bu çağrıya muhalefetin sessizliğini konuşursak ne söylersiniz sorusuna cevap vermiş. Ve bütün partilerin cesaretli bir şekilde adım atması gerektiğini söylemiş. Bununla birlikte nasıl kazanacağımızı ve kaybedeceğimizi de Türk toplumuna gösterdik diye ifade etmiş durumu. O yüzden şu an temel meselenin demokrasi ittifakı olduğunu sürekli ifade ediyoruz. Muhalefetin bu dönemde demokrasi ittifakına sessiz kalmadığını düşünüyorum. Çünkü tabanda bir güç birliği var. Belki siyasetten çok üstten sözler kurulmuyor ama... Tabana indiğimiz zaman tüm siyasi partilerin tabanında bir demokrasi ittifakının kurulmuş olduğunu görebilirsiniz demiş Perlin buradan. Önemli olan bunu hayata geçirmek ve siyasilerin buna öncülük yapmasıdır. Bu da biraz cesaret istiyor. Yani korkmadan, çekinmeden biraz daha cesaretli, biraz daha özgüvenli bütün siyasi partilerin ve öncülerin cesaretli bir şekilde adım atması gerekiyor demiş. E, bu arada dün biliyorsunuz 17 Ağustos Marmara depreminin yıl dönümüydü. Hükümetin en önemli isimlerinden bir tanesi Çişleri Bakanı Süleyman Soylu ilginç bir açıklama yaptı. Bunu hürriyette e, görmüştüm. Bir korkun söyleyeyim e, diyor. Deprem gerçekleşecek olursa beklenen İstanbul depremini kastediyor Bakan Soylu. Ne olursunuz özel araçlarınızla yola çıkmayın e, diye bir açıklamada bulunmuş. Allah muhafaza İstanbul'da deprem olduğu zaman yapacağı ilk iş vatandaşımız arabalarını alacak, yollara çıkacak. Arabayı iki şekilde görüyorum. Hem güvenli alana ulaşmak hem güvenli alanda arabanın içinde durmak. Ama eğer böyle olursa, arabalar yola çıkarsa korkum ve endişem şudur ki arkadaşlarımla defalarca paylaştım. Yollar tıkanacak, ambulanslar gidemeyecek. Arama kurtarma ekiplerimiz arama kurtarma mahallelerine ulaşamayacak. İstanbul kilit olacak diyor. Yani bunu bir muhalefet lideri söylese, Evet. Anlarım hiçbir önlem alınmadı bakın hani İstanbul kilitlenecek depremden sonra diye ama en üst düzey <gülüyor> hükümet bakanının bu açıklamaları yani korkusunu dile getirmesi fiilen yönetimde olan birinin çok ilginç yani hiçbir önlem alınmadı bir kez daha aslında geçenlerde covid için de böyle açıklamada bulunmuşlardı e, ha, vatandaşı suçluyorlardı bir yandan normale döndük deniyor normale dönen vatandaşın da gereken önlemleri almadığına yönelik Fahrettin Koca e, açıklamalarda bulunuyordu. Bu sefer de e, deprem için gereken <gülüyor> önlemlerin alınmadığına dair bir kez daha vatandaş suçu evet. ilan edilmiş yani. O noktada sormak gerekiyor. Nereye sığınacak bu insanlar diye? Çünkü inşaat mühendisleri odasına göre İstanbul'da 1999'da 496 olan toplanma alanları 21 yıl içerisinde 77'ye düşmüş durumdaymış. 77'den peki geriye ne kaldı diye soruyorlar. B b -haber TR üzerinden aktarıyorum bu haberi de kendi kendisilerine mevcut harita üzerinde işaretlenmiş alanlar varmış. Buralar 99 depreminden sonra çadır alanı olarak işaretlenmiş. Ama geçen 20 yıl içinde buralara alışveriş merkezleri, rezidanslar gibi çeşitli şey, e, yapılar inşa edilmiş. Yani bu insanlar o zaman nereye sığınacaklar, nerede kendilerini güvende hissedecekler ve yardımların gelmesini nerede bekleyecekler. Trafiğe çıkmayacaklar tamam ama bunun karşılığında bu insanlar... Nerede kendilerini güvende hissedecekler sorusu çok da aydınlatılmış değil galiba. Evet e, haklısın. E, şimdi ama araya gitmemiz gerekiyor Can. Ardından Ahmet İnsel'le birlikte devam edeceğiz. Hadi. Açık gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Merhabalar Ahmet Bey, günaydın. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey, merhaba. Günaydın, günaydın ikinizden. Ee, bugün ne konuşalım? Ee, Belarusya'daki gelişmeler son derece önemli. Ee, ve e, dün e, Duvar Gazetesi'nde Ümit Kıvanç'ın bu Belarusya'daki e, hakikaten son derece önemli, insana heyecan veren, sonucu ne olursa olsun, insana heyecan veren gelişmeler karşısında radikal solun sosyalistlerin suskun kalmaları, durak bükmeleri, şüpheci kalmalarını anlayamadığını anlatan bir yazısını okudum Ümit Kıvanç'ın. Bütün dinleyicilerime tavsiye ederim. Hakikaten Ümit'in söylediklerinin hepsine katılıyorum. Yani biz Hong Kong'da, Belarus'ta, Arap Baharında olanları kayıtsızlıkla izleyeceksek. O zaman zaten demokrasi, özgürlük, eşitlik taleplerimizin inandırıcılığı da çok eften püften, çok <gülüyor> uyduruk bir inanca, bir, bir temele dayanıyor olduğunu da belki ele vermiş oluruz. <gülüyor> ee, Belarusya'da hakikaten son derece önemli bir, bir e, halk ayaklanması var. Bir e, Gezi olayları sırasında kullandığım bir ifade vardı. Belki hatırlarsınız. E, bunun bir haysiyet e, ayaklanması, haysiyet isyanı, e, yurttaş haysiyeti isyanı olduğunu e, söylemiştim gezi e, Ortadoğu devrimlerinin de temel sloganıydı. Temel sloganıydı Haysiye. bu. Bela, Belarusya'daki gelişme de tamamen bu. Yani <gülüyor> e, öyle çok kötü yönetilen, iktisadi olarak e, sosyal politikaların yerle bir edildiği, neoliberal politikaların acımasız biçimde uygulandığı bir ülke değil Belarusya. Evet. Tam tersine sosyal devletin e, her şeye rağmen güçlü olduğu ve Lukashenko'nun da e, bu kadar zaman seçim hileleriyle belki ama gerçek bir halk desteğiyle, belki %80 değil ama %60, %50'lik bir halk desteğiyle ayakta kalmasının e, arkasında e, biraz da bu var. Ne fazla Rusya'ya yakınlaşan ne fazla AB'ye yakınlaşan ikisini idare eden e, ikisini ortasında e, kendine bir yol bulmaya çalışan sanayi hamlesini e, sürekli canlı tutmaya çalışan e, devletçi politikaları garisi, aynı Mide zamanda. %25 ila il %30'unun sanayi üretiminden gelen bir ülke. İşçilerin ee, sanayi işçilerinin ciddi bir ağırlığın olduğu bir ülke hı hı. Ee, Belarusya. Evet. Çevre kirliliği tarafını e, bir tarafa bırakıyorum. Bunun yarattığı çevre kirlilikleri elbette ciddi boyutlardadır. Ama e, sakin, e, çok fazla <gülüyor> baskıcı bir rejim ama öyle çok fazla e, insanları öldüren, yok eden e, bir rejim değil. Mesela... <gülüyor> çok büyük sokak gösterileri olduğu seçimlerin sonuçlarının ilan edilmesinden beri biliyorsunuz. Şu ana kadar bilinen iki kişinin bu sokak gösterilerinde polislerle olan çatışmalarda öldü. Buna karşılık 6 ila 10 bin kişinin tutuklandığını biliyoruz. OMON adı verilen özel... Polis güçlerinin çok vahşice e, gizli polis e, konumunda olan, tam gizli değil, özel polis kuvveti diyelim, e, çok vahşi bir e, güç oluşturduğunu ve tamamen iktidara bağlı, devlete bağlı daha doğrusu e, e, güç e, bir baskı gücü oluşturduğunu biliyoruz. E, evet. Ama çok büyük yolsuzlukların da olmadığı bir ülke, bütün bunlara rağmen halk sokağa, Açız, açığız diyerek dökülmedi. Halk sokağa e, seçim hilelerini kabul etmediklerini, bunun kendilerinin onuruna yediremediklerini e, ve e, Lukashenko'nun kaybettiği seçimi e, kabul etmesi ve gitmesini talep ederek e, sokağa döküldü. Örneğin, e, kaybetmemiş de, olsa Lukashenko bile yani dün, muhalefetin yüzde sekizle e, bir e, gövde gösterisi yapmak için e, Minsk'teki çok büyük bir devlet fabrikasında traktör fabrikasına gitti işçilerle konuşmak için yüz yüze konuştular yani öyle arada Tayip Erdoğan'ın yaptığı gibi 500 metre mesafeden uzaktan konuşma değil yüz yüze hatta neredeyse şey temas elde temas edecek noktaya kadar geldi ve oradaki konuşmasında bu seçimlerin tekrarlanması tekrarlanması ancak benim, beni öldürerek elde edersiniz minvalinde bir cümle söyledi. Beni provoke ederseniz durumu vahşi biçimde yönetirim dedi ve karşısında oradaki işçi kitlesi ki bunlar yakın zamana kadar Lukashenko'nun destek güçleriydiler, sosyal destek güçleriydiler, politik destek güçleriydiler, git git git diye bağırmaya başladılar. Yeni evet. bir seçim için beni öldürmeniz lazım diyen şeye, başkana bu şekilde tepki gösterince o teşekkür ederim dedi ve arkasından bir çıkış yolu bulmak için ama yeni bir seçim düşünülebilir ancak Yeni bir anayasa halk oylaması size kabul edilirse yeniden bir seçim düşünülebilir de, dedi. Bir şekilde bir çıkış yolu bulmak için. E, 30'a yakın devlet fabrikası <gülüyor> e, ya grevde ya da e, top, top, e, grev için toplantı halinde yürüyüşlere e, işçi kıyafetleriyle katılıyorlar. 30 bin işçinin çalıştığı Belarus'un en büyük fabrikalarından biri olan MTZ Traktör Fabrikası'nda e, işçiler... E, bu sokak eylemlerini destekleme ve e, Lukashenko'nun gitmesini e, talep etme kararı aldılar. E, i̇ki tane devlet televizyon kanalı var, bunların çalışanları şu anda ya grevdeler ya da sokak yürüyüşündeler. Dolayısıyla Lukashenko televizyon, devlet televizyonlarından da e, halka ulaşamıyor. Ee, ve e, ve böyle inanılmaz ve sakin, e, gayet sakin, neşeli e, bir e, protesto e, gösterileri devam ediyor. Gece, geç saatte bu e, tutukların binlerce tutuklunun olduğu hapishanenin etrafına yürüdü insanlar. E, yürüyüş nedenleri ise e, bu tutukluların sağlık sorunlarının, dan endişe etmeleriydi ve doktorlar ve hemşirelerle yürüdüler. Orada evet. polisler durdurdu tabi onları. Ahmet Bey bir şey e, şimdi sormak tabii istiyorum. Tabi e, Lukashenko'nun e, Rusya'dan destek al e, talep ettiği e, iddiaları var. Hatta gece yarısına doğru e, bir e, video gösterisin, bir video kaydında e, Rusya'nın e, pardon Be Belarusya'nın e, Rusya sınırından. Ee, askeri araç konvoyunun e, bir askeri araç konvoyunun uzun bir askeri havaç konvoyunun girdiğinin videosu geldi ama bu arkasından doğrulanmadı. Yani gerçek bir, gerçekten Rus askeri konvoyu mu girdi yoksa bir e, Belarus askeri konvoyu mu oradan geçiş yaparken kaydı çekildi? Onu tabii e, anlayamadık. E, kaydı yapanların iddiası Rus askeri konvoyudu ama bu sabaha kadar bununla ilgili herhangi bir e, teyit hiçbir yerden gelmedi ve e, Lukashenko'nun e, taraftarlarının e, küçük e, destek toplantılarına karşı çok büyük kalabalıklar gece yaralarına kadar e, sokakta e, gösterilerini yapmaya devam ediyorlar ve bugün genel grev çağrısı var. Evet, Ahmet ve, Bey ve sesimiz e, geliyor mu? Biliyorsunuz e, Svetlana Tikanovska'ya yani... Seçimlerde kazandığı iddia edilen kadın aday Litvanya'ya gitti. Çocuklarını daha önceden zaten Litvanya'ya yollamıştı seçimlerden önce. Eşi o malum meşhur hapishanede tutuklu aday olduğu için tutuklanmıştı eşi. Svetlana Tikhanovskaya bir ulusal birlik hükümeti kurulabileceğini ilan etti. Ee, onun programı çok basit bir program. Ee, bir an önce e, demokratik e, kuralların kurulup, serbest seçimlerini yapılıp, kendisinin siyaseti bırakmasına dayalı bir program. Çok basit bir program. Ee, diğer e, kadın, üçlü biliyorsunuz bu, e, üç kadından oluşan bir nüve e, aynı zamanda. E, kocası eski e, e, Belarusya'nın ABD büyükelçisi olan kadın ki kocası da aday olduğu için korkudan Rusya'ya gitmişti. O kadın da şimdi Rusya'ya gitmiş durumda. Üçlüden yegane yani şu anda Belarusya'da sokak gösterilerinde dolaşan, söz alan kişi Maria Kalasnikov Onun da işvereni veya patronu ve tehditler aldığı için e, yurt dışında pardon hapiste e, olması lazım. Hapiste evet. E, ve e, gördüğünüz gibi bu e... Ahmet Bey. Alo. Ahmet Bey duyuyor musunuz? Duyuyor musunuz? Ahmet Bey, şu anda bağlı görünüyorsunuz ama. Peki tekrar e, o zaman. E, herhalde Ferya şu anda uğraşıyor. E, Ahmet Bey'i biraz sonra tekrar bağlayacağız. Can sen orada mısın? <gülüyor> Cihan'dan da ses yok. Böyle bir e, sorun yaşar durumdayız. Can... E, Belarus'tan bir yandan e, bahsediyorduk. E, ardından da aslında başka bir konuya Hı. geçmek e, düşünüyor Ahmet Bey. Alo. Ahmet Bey. Ahmet Bey. Heh, şu anda e, benim sesim geliyor mu size? Geliyor, evet. Tamam. E, yani aslında Nerede bütün kaldınız? söyledikleriniz duyuldu. En son bir sessiz li, sessiz şey geçirdiniz. Tamam. E, ondan sonra bir daha sesimizi duyuramadık. Tamam, peki. Ee, dolayısıyla e, hakikaten e, son derece önemli bir de şununla bitirmek istiyorum Belarusya'daki gelişmeleri ee, Ukrayna veyahut Gürcistan'dan son derece farklı bir e, durum söz konusu. Herhangi bir liderin olma, olmadığı bir, e, bir eylem. Yurt dışından öyle destek iddialarının hiçbir geçerliğin olmadığı bir eylem. Biraz evvel söylediğim gibi e, bu üçlü muhalefetin, e, Lukashenko'ya karşı e, adaylığın e, karşısında, e, Lukashenko'ya karşı yer alan o üç kadın e, gücünün, e, ya eşleri ya kendileri evet. şu anda Rusya'ya gitmiş durumdalar. Yani evet. Amerika'ya falan gitmiş durumda değiller. Ee, Tikanosko'ya da Litvanya'ya hemen sınırın öbür tarafına gitmiş durumda. Ve ne Avrupa Birliği'ne girelim ne Rusya'ya bağlanalım. Ukrayna'da olduğu gibi toplumun ikiye bölündüğü bir durum da yok. Kimse Avrupa Birliği'ne girelim diye sokakta dolaşmıyor. Kimse Moskova'ya bağlanalım, Rusya'ya bağlanalım diye karşı çıkmıyor. Bambaşka bir e, sadece e, temiz seçimler, demokratik yönetim ve artık yeter, artık yeter, git artık yeter sloganı, 26 senedir başımızdasın, git artık yeter sloganıyla e, yürüyen bir yeter artık e, hareketi bu, bir haysiyet hareketi ve gerçekten e, birdenbire toplumun bu şekilde... Ahmet Bey? Sesimiz geliyor mu? Evet şu anda herhalde Ahmet Bey koptu. Belki telefonla e, bağlayabiliriz. Evet, bir yandan bağlamaya devam ediyor e, Feryal. Evet son gelişmeleri de tekrardan hatırlatmaya devam edelim Belarus üzerinden. Müdahalenin dozunu arttıran Belarus devlet başkanı e, Lukashenko'nun askerlerinin Minsk'e sevk etmeye başladığına dair bir haber vardı. İçişleri Bakanlığı'na bağlı iç birliklerin askerlerinin bulunduğu 10 konvoy, 10 kamyondan oluşan bir konvoyun başkente doğru ilerlediğinden bahsediliyor. Konvoyun gösterilerin devam ettiği Belarus Ulusal Devlet Televizyonu ve Radyo Şirketi binasının yakınındaki Moskovskaya metro istasyonuna geçtiği de ifade edilenler arasındaydı son gelen haberlerde. Bu seçim gecesi başlayan ve 13 Ağustos'a kadar devam eden protesto gösterilerinde hayatını kaybedenler var. Yüzlerce kişi yaralandı. Ee, 7000'e yakından fazla 7000'e yakın insan da gözaltına alınmıştı. Ee, e burada, işte, hı, Cuma günü serbest bıraktı aslında. İlk geri adım buydu. So sokaklar perşembe grevler başladıktan sonra cuma ilk olarak e, 2000 kişiyi serbest bırakmıştı e, Lukashenko. Onlarsa çıktı çıkıp yaptıkları açıklamalarda kötü muamele ve işkenceden söz ediyorlardı. Evet. Lukashenko'da geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdikten sonra tırnak içinde aktarıyorum ifadelerini. Dışarıdan gelecek askeri tehditlere karşı Rusya Belarus'un güvenliğini temin etmek için ilk talebimizle kapsamlı yardımı sağlayacak ifadelerini kullanmış. Kremlin'den de bu görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada Belarus'taki sorunların kısa sürede çözüleceği dair e, kısa bir açıklama yapılmış diye yazıyor Sputnik'in e, Rusya Devlet Televizyonu ve Radyosu'nun internet sitesinde. Ahmet Bey şu anda evet. hatta mısınız? Evet bu e, Discord programı e, biraz zorluk yaratıyor doğrusu. Evet, hâle, son, son hafta Ama yazacağım. biz sizi gayet net ve rahat bir şekilde dinlemiştik e, kesinti olmadan sadece bizim sesimiz size gitmedi galiba. Yok, hat kesildi olduğu gibi. Evet. Ee, benim bir sorum var müsaade ederseniz evet. çok kısa. Ya bu gösteriler ilk başladığı zaman e, aklıma bir Ukrayna'daki örnekler geldi. Ukrayna'yı da ilgiyle beraber takip etmiştik. Bu, ülkedeki bu değişim dalgasıyla evet. beraber taleplerin ortaya çıkmasını takip etmiştik. Ardından bir anda böyle Nazi sembolleriyle beraber insanların sokağa çıktıklarını ve bu konuyla alakalı bir propaganda çalışmalarının ortaya çıktığını gördük. Yani bu coğrafyaya dair çok fazla haber yani. Bir daha tekrarlar Yine kesilip gel bağlandık nazi sembolleriyle insanlar sokağa çıkmaya başlamışlar. Alo. Ukrayna'da geliyor mu sesim? Sesimiz geliyor mu Ahmet Bey? Alo. Ahmet Bey bizi duyabiliyor musunuz? Ee, beni de e, galiba duyamıyorsunuz. Ee, Alo. As aslında telefona geçmeyi geçsek iyi olur gibi. Tek tek masada feryal var. O bizi duyuyordur umarım. Ayrıca <gülüyor> bizi. <gülüyor> <gülüyor> e zor zamanlardan geçiyoruz. Teknik açıdan da aynı zamanda yeni bir şekilde denenen bir açık radyo, açık gazete deneyimi yaşanıyor. O yüzden de bu kadar hata olduğu zaman e, affedilmesi dileğiyle beraber yayınımıza devam ediyoruz. Bu son birkaç haftadır e, kullandığımız programın kendini, e, nedeni update etmesinden sonra böyle bir takım sıkıntılarımız maalesef arttı. Evet. Başka bir haberden daha bahsedeyim Ahmet İnsel bağlanına kadar. Avrupa Birliği dış ilişkileri ve güvenlik politikası yüksek temsilcisi Josep Borrell'in yaptığı bir açıklama var. Bu ülkedeki protestoların tarihteki en büyük gösteriler olduğunu, ülke tarihindeki en büyük gösteriler olduğunu söylemiş. Barışçıl göstericilerin polisin şiddetinin cezalandırılması, haksız yere tutuklananların serbest bırakılması yapılması ve yine Cumhurbaşkanının seçimlerinin yapılması gibi talepleri olduğunu söylemiş. Ve insan hakları ihlallerinin araştırılması gerektiğine dair de bir vurgu yapmış Avrupa Birliği son açıklamasında. Ahmet Bey. Evet buyurun. Ha, şimdi ha. daha iyi galiba devam edeyim mi sorma? müsaade ederseniz <gülüyor> lütfen ee, Ukrayna'daki seçim, Ukrayna'daki yaşanan protesto gösterilerine baktığımız zaman nazi sembolleriyle beraber insanların sokağa çıktığını hatırlıyorum ee, o yüzden biraz temkinli bir şekilde yaklaştım Belarus'ta da ne olacak çünkü coğrafyayı bilmiyoruz muhalefet kim nedir onlarla alakalı çok fazla bir bilgi de yok elimizde böyle bir korkuyla böyle bir temkinle yaklaştım ama e, bu konuyla alakalı çok fazla bir şey gelmedi e, muhalefetin nasıl bir bağlantısı oldu, nasıl kökleri olduğuna dair herhangi bir yazı okudunuz mu? Gözünüzde çarpan bir şey oldu mu? Bir gelenek elbette üzerinden geldiğine elbette dair. Un, unutmayalım ki 2010 seçimleri sonrasında da seçim sonuçlarını e, protesto eden 40-50 bin kişilik sokak gösterileri olmuştu e, Belarusya'da. 2017'de e, Belarusya'da e, Lukashenko bir e, tembellik tembelli tembelliğe karşı vergi e, getirmeye çalışmıştı. Tembellik de Yılda 6 aydan daha fazla çalışmayanların vergi ödemesiydi. Çok ciddi bir toplumsal muhalefet karşısında geri çekmek zorunda kalmıştı bu, bu önerisini. Yani bir, an, bir anda ortaya çıkan bir muhalefetten bahsetmiyoruz. Ama yakın zamana kadar e, Lukashenko'nun e, bir toplumsal işçi kesimi içinde özellikle bir toplumsal desteği gerçekten vardı. Ee, özellikle yaşlı kesimlerde bir toplumsal desteği halen var. İşte istikrar e, daha başkası gelirse daha kötü olur. Ama bu hem bizim Moskova'dan hem AB'den uzak tutuyor. Ee, i̇kisinin arasında duruyor. Unutmayalım ki e, Lukashenko e, bir Moskova'nın e, e, e, koklası konumunda olan birisi değil. Tam tersine yakın zamanda Moskova'yı seçimleri seçimleri seçimlere müdahale etmek ve kendisini devirmek için girişimlerde bulunmakla suçlamıştı hatırlayacaksınız. Minsk, Minsk'te Wagner askerlerinin bunun için buraya getirildiğine dair bir iddia ortaya atmış ve birkaç evet. Rus Rus'u tutuklatmıştı. Yani Ukrayna ile benzetmek mümkün değil. Toplumsal muhalefet de öyle çok dediğim gibi AB taraftarı Rus, Rusya taraftarı gibi ayrılmış durumda da değil. Ee, hı hı. Ukrayna'dan hakikaten Gürcistan'dan bir Ukrayna'dan son derece farklı bir durum söz konusu. Etnik sorunların çok fazla olmadığı bir toplumdan bahsediyoruz ve e, tek taleplerinin ya iktisadi değişim talepleri de yok. Onu da dikkatinizi çekerim. Yani e, iktisat politikaları değişsin, daha fazla ekmek, daha fazla e, ücret talepleri de yok şu anda. Sadece Haysiyet hakikaten Yani bu bizimle dalga geçiyorsun 5 defadır seçime giriyorsun Her seferinde %80 oyla kendinin kazandığını ilan ediyorsun Bizim bütün Seçmen Ve yurttaş haysiyetimizi Ayaklar altına alıyorsun isyanı bu aslında Ve taleplerde çok basit Demokratik bir seçim yapılsın Bu protestolarda tutuklanan insanlar serbest bırakılsın ve aşağı yukarı bu. Başka da bir talep yok çok fazla. Yani Ukrayna'daki o söylediğiniz aşırı sağ hareketler Avrupa Birliği'ne girelim girmeyelim tartışmaları bunlar yok orada. Burada çok basit bir e, demokrasik demokratik hak e, ve e, vatandaş haysiyetinin kabul edilmesi. Yurttaşların seçim özgürlüğünün e, e, tanınması, e, seçim sonuçlarının e, kabul edilmesi iktidar tarafından talebi var. Ve talep ettikleri e, şeyleri de büyük ölçüde e, toplumun e, geniş bir kesimi tarafından desteklendiğini görüyoruz. Az veya çok sokağa çıkarak veya çıkmayarak e, desteklendiğini görüyoruz. Bir de gerçekten şöyle bir sorun var. Ee, ne kadar iyi bir yönetici olsa bile, Lukashenko'dan bahsetmiyorum, 26 yıldır e, iktidarda olan bir kişinin e, iktidarına karşı bıkınlık ve yılgınlık, yeter artık e, beklentisi, tepkisi de e, son derece etkili olduğunu düşünüyorum burada. E, e, dolayısıyla e, evet Ukrayna ile hakikaten benzetme yapmak mümkün değil evet. ama Moskova'nın müdahalesi söz konusu olabilir mi? Olabilir ama bunu unutmayalım ki Lukashenko kendisinin Moskova'dan Belarusya'yı bağımsız kılmak, uzak tutmak üzerine oturtmuştu bütün meşruiyetini. Şimdi evet. e, oraya teslim olduğunda o meşruiyet alanı da e, gidecektir. Moskova'nın da o kadar paldır <gülüyor> küldür müdahale edip başına yeni bir e, çıban başı e, almak isteyeceğinden emin değilim. Ama tabi e, bu konuda e, bazı beklenmedik başka gelişmeler e, olabilir. Evet teknik durumlardan ötürü e, vaktimizin başka sonuna gelmesi bulunmaktayız. Evet bu Discord mağduriyetine de son verilmesini rica ediyorum. Tamamdır efendim. Peki iyi günler. Peki çok çok teşekkür ederiz. Görüşmek evet. üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu.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 Merhabalar Güven Bey, günaydın. Günaydın Özdeş. Bugün bir konuğumuz var. Hemen hepinizin tanıdığı bir isim Profesör Doktor Naci Görür. Merhaba Naci Bey. Merhaba. Güven Bey siz giriş yapabilir misiniz? Tabii. Biz aslında komplo inanma eğilimi üzerine bir seri içindeyiz. Fakat bu hafta 1999 Marmara depreminin yıl dönümü. Dolayısıyla depremle ilgili böyle parantez içinde tek başına bir program yapmak ve herkese yeniden ne durumda olduğumuzu hatırlatmanın doğru olacağını düşündük. Geçen sene depremle ilgili birbirine bağlı dört program yapmıştık. Bunların da linklerini ben paylaştım. Oradan bakmak mümkün. Profesör Doktor Naci Görür... Türkiye'nin en e, tanınmış deprem bilimcilerinden, yer bilimcilerinden e, çok yakın bir zamanda, Haziran ayında bir de kitabı çıktı. Türkiye'de deprem, az gittik, uz gittik diye bu e, kitapta bahsettiği konulardan da bugün e, kendisiyle konuşacağız. E, Profesör Naci Görür'ün e, lisans ve yüksek lisans eğitimi, ee, jeoloji mühendisliğinde İstanbul Teknik Üniversitesi'nden arkasından e, Londra'daki Imperial College'da e, yer bilim üstüne, jeoloji üstüne doktora e, yaptıktan sonra yurda dönüyor ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde e, çalışmalarına başlıyor. Türkiye'de deprem konusunda e, çok kapsamlı araştırmaları olan bir bilimci. E, Naci Bey ben şuradan e, belki başlayayım şöyle bir düşünce tarzı var e, ara sıra e, bana da söyleniyor yani işte geçen sene dört e, tane program yaptın deprem geldi geliyor gelecek e, diye işte bak bir sene geçti bir şey olmadı. Ee, belki bir sene daha geçecek, gelecek sene aynı durumda olacağız. Beş sene, on sene, belki elli sene bir şey olmayacak. Boşu boşuna insanların tadını kaçırıp telaşlandırmakta e, ne fayda var? E, işte unutalım, huzur içinde yaşayalım. E, bu görüşe karşı siz e, sürekli bir şeyler söylemeye çalışıyorsunuz. İkazlarda bulunmaya, bir alarm zili çalmaya çalışıyorsunuz. Ben de ne kadar yapsak bunu yeterince yapamayız diye düşünüyorum. Yine aynı yerden başlayalım isterseniz. Ya korkma bir şey olmaz diyen insanlara ne söylemek istersiniz? Evet, şimdi bu yer bilimci olmayan insanlar için veya yer bilimlerinin ne olduğunu anlamayan dünyamızın davranışının nasıl olduğu üzerinde hiç düşünmemiş olan insanların e, söyleyebileceği bir şey tabii ki doğal. Yani e, insan hiç bu konularla ilgili bilgisi olmadığı takdirde e, depremden söz ettiğiniz zaman o bekler ki yakın bir zamanda olsun. Eğer olmuyorsa, zaman da geçiyorsa dolayısıyla o ona inanmama eğilimine girer. E, tabii bu çok yanıltıcı. Yani hemen şunu söyleyeyim, e, dünyanın davranışını tahmin etmek e, hemen hemen mümkün değil. Yani bir takım bilimsel öngörülerle bir yaklaşımlar ortaya koyabiliyoruz ama özellikle deprem konusunda depremin tam olarak yerini, zamanını bilemiyoruz. Yani bu dünya bunu bilmiyor. Bu konuda araştırmalar var, bilinmiyor. Ancak yer bilinciler olarak bizler bilimsel öngörüyle bazı şeyler söyleyebilir, insanları uyarabiliriz. Şimdi o dediğiniz arkadaşların kulağına küpe olsun diye söyleyeyim. Şimdi o kitapta da belki okudunuz. Ben el hazırlı olmam nedeniyle. Fark ettiğim bir şey vardı, benim hemşehrilerim deprem kentinde yaşadıklarını bilmiyorlardı. Yani Elazığ bir deprem kentidir diye bir algı yoktu, hiç kimsede yoktu. Tabii bunu ben çok sakıncalı gördüğüm için 2000 senesinin başında yani 2002 2003'e kadar Elazığ'da ve Malatya'da çok sayıda konferanslar verdim. Bas bas bağırmaya başladım. Bakın burası tehlikeli, deprem bakımından e, oldukça e, riskli bir yer. E, bu kentin gelişimini, planlamasını, arazi kullanımını, işte evinizin tasarımını, döşemesini, işinizi, gücünüzü lütfen bu depremi düşünerek yapın. E, Elazığ veya Malatya hiçbir şey olmaz, depremle ilgimiz yok diye düşünmeyin. Bunu söylemeye çalıştım ama ben bunları söylerken tabii halk e, hiç inanmadı. Sadece halk değil, e, yani yerel yöneticiler de inanmadı. Çünkü o bölgede olan en son deprem Elazığ örneğinde 1874 ve 1875. Yani düşünün aşağı yukarı e, 150 seneye yakın zaman geçmiş, e, 150 senede 3 tane nesil var. Yani ilk nesil görmüş, ondan sonra üç, üç nesil artık deprem nedir bilmiyor, yaklaşıyor gerçi. Dolayısıyla e, inanılmadı ama e, benim mesela belirttiğim Palu yöresinde, o zaman bu toplantılarda, e, 2003'te ben onu belirttim, 2017'de Palu'da deprem oldu, e, 51 kişi öldü. Ondan sonra önlem almaya başladılar Palu'nun yöresinde. Yapı stoku ile ilgili. Palu olduktan sonra ben yine çığlık çığlığa bağırmaya devam ettim. Belki hoşlanmadılar sizin dediğiniz gibi. İşte e, e, felaket tellalı dediler. Bilmiyorum ne dedilerse dediler. Yani çok şey demiş olabilirler. E, ve o zaman da Sivrice'yi vurgulamaya başladım. Bakın 2003'ten beri 2010 Palu depreminden sonra daha fazla Sivrice'yi vurguladım. Ee, yine yöneticilerden herhangi bir şey olmadı, merkezi yönetim kimse umursamadı. Yani resmi organlar bizi zaten duymuyor, duymadılar hiçbir zaman için. Ee, halk da pek ciddi almadı. Ee, 2020'de Nitekim deprem oldu ve e, Elazığ'ın üçte biri şu anda haşat vaziyette. Yani çok şükür can kaybı fazla olmadı, 40-41 belge ama. Elazığ'ın 3'te 1'i bugün yeniden yıkılıp yapılmak zorunda. Şimdi benzer şeyi biz İstanbul için yapıyoruz, söylüyoruz. Bakın buralara özen gösterin, dikkatli olun diye. Şimdi onun için İstanbul gerçekten tehlike altında, risk altında. Burada büyük bir deprem olma olasılığı var. Yine devlet bir şey yapmaz, vatandaş bir şey yapmazsa o afet geldiği zaman e, hepimiz üzüleceğiz. Ve son olarak bu konuyu bitirmek için diyorum. E, 1967 depremi olduktan sonra 1970'li yıllarda yer bilinciler Adapazarı, İzmit, Gölcü'ye dikkat Burası tehlike altına girdi, riskli, hazırlanın diye 72'lerde makaleler var. Ee, Allah selamet versin. Nafi Tok MIT'de profesördür. 72'de makalesi var. Yabancıların da makaleleri var. 67 depremi 99 depremlerini tetikledi. O zaman yer bilimciler Pazarı, İzmit'e dikkat edin. Deprem gelebilir diye söylenildi. Kimse umursamadı. E ne oldu? 20 bin kişi öldü. Şimdi bağırıyoruz İstanbul'a dikkat diye. E, yani biraz belki duydular. Bilemiyorum. 20, o 99'un etkisiyle. E, ama böyle düşünen insanlar yer yuvarının nasıl çalıştığını bilmiyorlar. Jeolojide zaman mefhumu yani bizim için bin sene, beş bin sene, on bin sene salise bile değil. Onu, o, o nedenle e, bu zaman işini unutmalarını onlara öğütlüyorum. Eğer bilim size burası risk altında, deprem gelebilir diyorsa niye niye böyle rahat oluyorlar? Kendilerine bir şey olmaz, e, çocuklarını olsun mu diyorlar yani? Torunlarını umursamıyorlar mı? Orada yaşayacak insanları. Dolayısıyla e, bu yaklaşım biraz da beni bu kadar vurdum duymaz olmak nedeniyle de biraz sinirlendiriyor doğrusu. Evet peki buradan biraz daha devam edelim. Yani yarın İstanbul'da bir deprem olsa, bu beklenen büyük deprem e, gerçekleşse e, neler olur, ne tür sonuçları olur, ne tahmin edersiniz, öngörüleriniz neler? Yani e, ben tabii düşünmek bile istemiyorum. E, Resmi organların e, söyledikleri, bize verdikleri bilgilerden İstanbul'da 1 milyon 600 bin bina var. Bina. Şimdi bu binanın da %60'ının e, mühendislik hizmeti görü, görmediği, yani bir şekilde kaçak olduğu, kaçak derken yani böyle Sert bir kelime gibi geliyor ama e, projesine uygun olmuyor. ufak tefek e, projeden sapsanız bile onu kaçak statüsüne alıyorlar. E, gece kondu mantığıyla yani bir mühendis ciddi bir şekilde statiğini yapmamış, işte, e, temel etüdü yapılmamış, zemin etüdü, doğru dürüst e, bina e, e, iyi malzemelerle yapılmamış, çimento kalitesi kötü. Kullanılan demir miktarı az vesaire. Veya her depremde işte şimdi biz oturuyoruz bir demir çıkıp filiz bırakıp şimdi de bunu da çocuğum için yapayım diye o seçimde bir kat yapmış. Öbür seçimde bir tane daha yapmış kızım için diye. Beş kata kadar çıkmış binalar var ve bunlar da az değil İstanbul'da çok fazla. Bunu devlet organları da söylüyor. Şimdi böyle yapı stokunun. Kötü olduğu bir kent, yani yüzde altmış. Ben yüzde altmışı bir tarafa bırakıyorum. Ee, size bir örnek vereyim, bunu hep veriyorum. İstanbul'da neyi bekleyeceğinizi herkes tahmin etsin. Şimdi şöyle diyelim, İstanbul'da ben desem ki beklediğimiz depremde, Marmara depreminde İstanbul'daki binalardan yüzde doksan dokuzundan insanların... Burnu kanamadan çıkacak yüzde 99'undan. Yani otomatik olarak herkes ya o zaman daha ne bu deprem konuşuyoruz ya yüzde 99'dan insanlar burnu kanamadan çıkarsa e nedir yani telaşımız ne diyebilir. Ancak geriye kalan yüzde bir 16 bin binayı diyor. 16 bin bina yüzde biri bir milyon altı yüz binin. 16 bin bina her bir binayı dört katlı düşür, düşünün. Dört kere on altı, altmış dört bin kat yapar. Her kata iki daire koyun, yüz yirmi sekiz bin daire yapar. Her daireye dört kişi koyun, beş yüz bini bulursunuz. Bakın yüzde biri bile feda etseniz, topun ağzına koyduğunuz insan sayısı beş yüz bin. Dolayısıyla yüzde bir bile fazla. Hadi indirelim bunu, yüzde bir değil de yüzde sıfır beşe indirelim. 200 yüzlere inersiniz. Onun da altına inin yine altmış binlere gidersiniz. Yani bu kadar vurdum duymazlık, bu kadar gaflet olmaz. Yani Türk toplumu böyle olmamalı. Yani biliyorum bilim bilgi toplumu değiliz, bilgiyi de umursamıyoruz ama e, bu kadar kendine, geleceğine, nesline karşı e, bilinçsiz bir davranış doğrusu kabul edilebilir bir şey değil. Evet yani bundan şunu anlıyorum 10 binlerle ifade edilebilecek belki yüz binlere çıkacak Kesinlikle. dönü sayısı Kesinlikle. riskiyle karşı karşıyayız. Şimdi ben 1999 depreminde 17 Ağustos'ta İstanbul'daydım gayet iyi hatırlıyorum depremin sonrasını da çok iyi hatırlıyorum epey bir ee, çalışmalar e, yapılmaya başlanmıştı, bir, bir sürü e, toplantılar organize edildi, depreme karşı hazırlıklı olunsun diye. Çünkü o zaman deniyordu ki yaklaşık 30 senelik bir belki zaman dilimine bakıyoruz, e, 30 sene içinde bir büyük deprem e, gelebilir, hazırlıklı olmamız lazım. O günden bugüne sizin kitabınızın başlığında da olduğu gibi az gittik uz gittik ama e, galiba bir arpa boyundan daha öte bir yol Gidemedik, çok daha hazırlıklı olabilirdik, ee, daha güvenli bir vaziyette depremi bekliyor olabilirdik diye düşünüyorum. Ama öyle bir durumda değiliz sanki. Eğer öyleyse bile, yani hazırlıklı değilsek bile depremin ne zaman olacağını bilemediğimiz için e, her gün yap yapacağımız her hazırlık kardır diye düşünmek bana doğru gözüküyor. Şu andan itibaren hala yapılabilecek, iyileştirilebilecek ve ee, riskleri azaltacak, dolayısıyla kayıpları azaltacak e, adımlar atmak mümkün mü? Ee, elbette ki mümkün. Tabii gönül isterdi ki 99'da o başladığımız e, hızla, inançla e, bu işi devam ettirebilseydik. E, gerçekten şu anda İstanbul'un e, depremde ne olacağını pek konuşmazdık. Yani sorunu çözmüş olurduk. 21 senede İstanbul çok rahatlıkla deprem güvenli bir kent haline getirilebilirdi. Ama 99'dan sonra ilk birkaç sene ciddi bir şekilde çalıştık. Ama ondan sonra e, bu iş tavsadı, unuttuk ve sadece e, 17 Ağustos Ağustos'larda... Depremi andığımız zaman hatırlar olduk veya ülkenin başka yerlerinde deprem olduğu zaman depremi hatırlayıp konuşmaya başladık. Hatırlayın o zaman işte 17 Ağustos milattır bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak gibi böyle büyük laflar ediyorduk. Bütün televizyonlarda orada burada ve hazırlık da çok iyiydi gerçekten bütün belediyelerde. Afet ve acil durum yönetimleri yapıldı, binalar yapıldı, İstanbul'da yollar bölündü, acil yollar yapıldı. Birçok semte e, konteynerlar konuldu, o konteynerların içerisine deprem kurtarma aletleri konuldu. Yüzlerce, binlerce afet gönüllüleri, kurslar açıldı, işte onlar oluşturuldu, İtfaiye güçlendirildi, Kızılay'a destek verildi, çadır vesaire. E, birinci ordu bu şekilde yani depremi hazır hale getirilmek için çalışmalar başladı. E, İstanbul Valiliği İsmet diye bir proje oluşturdu. E, dolayısıyla yani gayet ciddi ve doğru şeyler yapmaya başladık. Ama ondan sonra bıraktık. E, tabii e, yapılanlar daha yavaş devam etti. E, nedir? İşte o İsmet projesi dediğim proje. Hastaneler, okullar, resmi binalar, bankalar vesaire... Onlar güçlendirildi, devlet daireleri güçlendirildi. E, depremde ayakta kalması gereken e, yapılar, çünkü devlet ayakta kalmalı ki afeti yönetsin diye. E, bunlar iyi şeyler oldu. Bazı yollar, viyadükler, köprüler e, güçlendirildi. Hatta daha sonra 2006'a ya doğru e, yanlış hatırlamıyorsam 2006'dan sonra e, ama. Bu e, kentsel dönüşüm e, projeleri başlatıldı. E, kentsel dönüşüm de önce yavaş başladı ama sonra belli şekilde hızlandı. E, fakat kentsel dönüşüm projeleri e, maalesef yanlış başladı. E, çünkü arkasında devlet olmadı. Yani devletin gözetimi ve denetimi... E, olmadı, desteği olmadı. Bu bir müteahhitlik projesi olarak algılandı. İşin motor gücünü müteahhitler üstlendi. Öyle olunca da müteahhitler bu projeyi ranta dönüştürdü. Yani depremin en fazla vuracağı yer dönüştürülmedi, kentsel dönüşünde. Ee, en fazla kar getirilen yere gidildi. Oralar da belki deprem açısından çok kötü, en kötü yer değildi. Ama kar getirdiği için oralar dönüştürüldü. Dönüştürülürken de yine bir kar amacı hem müteahhit de hem de arsa sahibinde, bina sahibinde olduğu için bu sefer oradaki binalar da uzun uzun, affedersiniz dar düdük binalar oldu. Yollar daraltıldı. Yani deprem riski bakımından fayda yerine biraz da endişeli bir duruma getirildi. Şimdi bunlar bugüne kadar yapılmış olanlar. Her yapılmış olan şey tabii doğru şeydir. E, belli ölçüde bir e, hazırlık yapılmıştır, faydalıdır. Ama yapılması gerekenlerin yanında bu yapılanlar küsurat mertebesindedir. Yani yeterli değildir. En önemlisi bakın halkın oturacağı alanlarla ilgili. Yani en büyük cam kaybını nerede beklersiniz? İnsanın evinde, iş yerinde. E, buralara devlet eliyle büyük boyutta bir dönüşüm olmadı. Yani halkın çoğunluğu anlamında diyorum, İstanbul'daki e, diyelim semtlerin büyük bir kısmında, ilçelerin büyük bir kısmında kentsel dönüşüm olmadı. Birçok yerdeki insanlar kentsel dönüşüm nedir e, ancak duyduğuyla öğrendi veya televizyonlarda gördü. Hiçbir zaman kendine gelmedi. İstanbul'da en büyük darbeyi yiyecek zafiyeti olan yerlere deprem depremde kentsel dönüşüm uğramadı. Şimdi dolayısıyla bugünkü durum bu. Yani yapılanlar da söyledik. Yapılmayanlar zaten daha çok sıkıntılı bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi ne yapılabilir? Doğru olan nedir diye sorarsanız. İstanbul'u depreme hazırlamak sadece böyle bina stokunu yenilemekle olmaz. Zaten onu öyle kısa zamanda hemen beceremeyiz de yani uzun zaman alacaktır. Her binayı yıkıp yerine yenisini de yapamazsınız. Yani kimi binalar vardır yıkmaya da gerek yoktur. Deprem güvenlidir, ayakta kalacaktır. Veya diyelim yıktığımız binaları böyle lüks binalar yapmak zorunda da değilsiniz. E, kentsel dönüşüm adı altında rezidanslar, pahalı binalar yapmak durumunda da değilsiniz. Yani uygun bir tasarımla deprem güvenli binaları iyi malzeme kalitesi kullanarak e, belirli bir tipte hızlı ekonomik olarak bunu yapabilirsiniz. Yani bugün İstanbul'da kentsel dönüşüm adı altında kimi yerlerde yapılan bir apartmanın yerine emin olun 10 tane apartman yapmak mümkündü. Ama daha fazlaya satabilmek için biraz da bu işin lüksüne kaçıldı. Bunlar olmamalıydı. Ee, şimdi İstanbul'u nasıl deprem hazırlarız derseniz e, çok basit altı işi yapmak zorundayız. E, yapı stokunu yenileme sadece onlardan biri. Şimdi biri bunlardan birincisi halkı iteceksiniz halkın e, eğitilmediği, deprem kültürüne sahip olmadığı bir yerde siz o kenti deprem güvenli hale getiremezsiniz. Aynen bakın bugünkü hastalık gibi, COVID gibi, pandemi gibi. E, siz ne kadar uğraşırsanız uğraşın, eğer halkımız bunu çok güzel sergiliyor, e, vapur iskelelerine binlerce adam koşarak gidiyorsa Binlerce adam sahillere gidiyorsa bütün bu söylemlere rağmen siz ne yaparsanız yapın bu işi başaramazsınız. Pandemiyi durduramazsınız. Deprem de öyle. Halk önce evet. bir sismik kültüre kavuşmalı. Depremin ne olduğunu bilmeli. Deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında ne yapacağını bilmeli. Her şeyden önemlisi deprem kentinin karakteristiği, gereği. Bir yaşam şekli olmalı. Ben onu da örnek veriyorum. Yani Erzurum'daki bir adama siz camlı, balkonlu, böyle büfür püfür her tarafı açık, neredeyse duvar olmayan binaları yapıp da işte gel dediğiniz zaman sizi oradan kovalarlar. Erzurum'un kışında öyle bir binada oturulmaz donarsın. ya O yağan karla. Ama Erzurum'daki o kapalı, kalın taş, pencereleri küçük, çatıları dik binaları götürüp, Antalya'da yaparsan Antalyalılar bundan memnun olmaz. Yani iklimin dayattığı bir yapı dokusu, bir şekli, bir tasarımı vardır. Depremin de öyle. E bizim insanlarımız bunun farkında değil. İstediği gibi kendine göre sokaktan bulduğu müteahhitle bina yapıp içine giriyor. Hepsinin kendine göre bir hikayesi var. E benim babam bu bina yapılırken bakmış aman temelinden ne biçim taş çıkmış diye gece rahat uyuyor ama gidip de o binayı bir baktırıp gerçekten deprem güvenli mi değil mi umursamıyor. Bu niye? Sismik kültür yok. Demek ki halkı eğiteceksiniz. Halkı eğitmek de çok kolay değilse de bile yolları belli. Burada zaman almayalım yani. Bakın şu günlerce Türkiye televizyonlarında en inanılmaz eften püften konulara gün saatlerce gece yarlarına kadar televizyon zamanı kullanılıyor. E bu zamanın beşte biri halkı aydınlatmak için deprem konusunda kullanılsa, e böyle kamu spotları şeklinde de olsa, ciddi programlar şeklinde de olsa bu işi başarabiliriz. Ama ne bunu medya ister, ne bunu aziz milletim istiyor, ne de devletim veya hükümet istiyor. Şimdi evet, bir, bir de pardon araya girdim ama bir yürü, de tabii yürü. iktidarın ısrarla ve inatla gündemde tuttuğu bir Kanal İstanbul projesi var. Ekonomik zorluklar içinde bir dönemden geçerken bu çok akıl dışı bir proje gibi gözüküyor. Bir de depremin kapısına kapısında beklediği bir şehirde böyle bir projeyi yapmak. E, deprem riskini daha da çok arttırıyor diye anlıyorum. Sizin yaz, yazdıklarınızdan e, söyleyeyim. E, tabii yani, yani işte o, o bile gösteriyor depreme bakışımızı. Hemen hızlı bitireyim onu. Demek ki halkı eğiteceksiniz. E, yöneticileri hazırlayacaksınız. Yani e, vali olmanız belediye başkanı olmanız sizi otomatikmen afet veya risk yöneticisi yapmıyor. Dolayısıyla yönetim bu konuda bilinçlenecek, eğitilecek Aynı zamanda gerekli donanımı, altyapıyı, koordinasyonu sağlayacak, afete müdahale edecek veya risk yönetimini yapabilecek bir altyapıya sahip olacak, bütçeye sahip olacak, iradeye sahip olacak ki biz bu işleri yapalım. Devletin en tepesiyle Türkiye'deki deprem kentlerini depreme hazırlayamazsınız. Bu ancak yerel yönetimlerle olur. Yani yerel yönetimleri bu konuda... Afete müdahale edecek veya riski yönetecek şekle getirmeniz lazım. Üçüncüsü alt yapıyı güçlendirmeniz lazım. Altyapı deyince yollar, viyadükler, köprüler, işte kanalizasyon şebekesi, içme suyu şebekesi, barajlar, doğalgaz şebekeleri vesaire. Buralar deprem güvenli olmalı. Allah korusun. Düşünün şimdi ilk daşın borularının Yeterince deprem güvenli olmadığı o şebekenin bir durumda İstanbul'da çıkacak yangınları deprem sırasında depremin öldürmediği kadar hasarı belki de bu tür şey verecektir. Veya günlerce, haftalarca içme suyunun akmadığını düşünün iski açısından diyorum. Veya kanalizasyon sularının içme suyuna karıştığını düşünün. Demek ki altyapıyı yapıyı güçlendireceksiniz. Bakın üçüncüsü e, geldik. E, Yapı stokuna, bizim yaptığımız hemen yapı tokuyla başladık ya kentsel dönüşüme, daha yeni yapı stokunu söylüyorum, daha önce yapılacaklar var. E, yapı stokunda da onu konuştuk, o işleri yapmak lazım. Sonra çevreyi deprem güvenli hale getirmek lazım. Deprem en büyük çevre felaketi. Gerçekten bir toplumu uzun dönemde e, hastalıktan, çevre kirliliğinden, çok önemli tehdit ediyor depremden sonra. Bizler ne yapıyoruz? Deprem olduğu zaman o heyecanla, o korkuyla bütün atıkları, bu atıklar kimyasal atıklar, parlayıcı, patlayıcı, toksik atıklar, işte molozlar, inşaat atıkları, evsel atık vesaire, bunları hemen götürüp bir yere, bir çukura, bir akarsuya, dereye, denize döküyoruz, üzerini kapatıyoruz, zannediyoruz ki bu iş bitti. En büyük tehlikeyi oluşturuyoruz. Çünkü ondan sonra siz o üzerini örttüğünüzden sonra orada biyolojik, fiziko-kimyasal değişimler başlıyor. Bakteriler işin içerisine giriyor, fiziko-kimyasal reaksiyonlar işin içine giriyor. Ağır metaller, toksik kimyeli maddeler bu sefer havaya, suya, denize, toprağa karışıyor. Besin zinciri vasıtasıyla... Gelip yine insanlarınızı vuruyor. Onun için evet. yani depreme hazırlanacağınız zaman İstanbul yönetiminin bu kadar atığı nerede toplayacağını, geri dönüşüme nasıl tabi tutacağını, hangilerini ekonomiye karıştır, kazandıracağını, hangi atıkları hangi yöntemlerle nerede bertaraf edeceğini yapmaları lazım. Yani bilmeleri lazım, bizim de bilmemiz lazım. Bir şey yapıyorlar mı bilmiyorum. Eğer yapıyorlarsa çok gizli yapıyorlar. Demek ki bu işler çok gizli diye anlıyorum. E ayrıca ekonomik. Bakın son kenti depremi hazırlıyorsunuz ya. Son bileşen ekonomi. Şimdi Allah aşkına pandeminin vurduğu ekonomiyi görüyorsunuz ne hale geldi. Marmara bölgesi bütün Türkiye'nin ekonomisinin can damarıdır. Yüzde 60'ı 65'i bizim üretimimizin, iş gücümüzün, fabrikalarımızın, tesislerimizin olduğu yer. Buranın büyük bir darbe hali darbe alması durumunda bu iş gücü ve malzeme, ekip ekipman kaybıyla Türkiye'yi diz üstü çökertir. Türkiye'nin bağımsızlığı kalmaz. Bakın geçen gün Sayın Cumhurbaşkanımız bunu bir vesileyle başka bir şekilde söyledi. Ee, Dünya Bankası'nın kredi istedi 5 milyar lira. Verin dedim. Ee, para alan yarın talimat alır şeklinde. E, o zaman ülkenin ekonomisinin dizüstü çöktüğü bir yerde bağımsızlığımız kalır mı bizim o zaman? Talimatla mı yaşayacağız bu ülkede? Dolayısıyla yani işler ciddi. Ama bizim halkımız depremi yani bir tehlike dediğin zaman bekliyor ki yarın olsun. Ben tekrar ediyorum. Depremde zaman asla düşünülmez. Düşünülmemesi de gerekir çünkü bu bir bencilliktir. Suçtur bir bakıma. Niye? Ya kardeşim sen kaç seneden bahsediyorsun derken uzun bir zaman dersen ben onu mu göreceğim boşver diyen adam kendi neslinin, kendi milletinin daha sonra ölmesini İçine sindiriyor demektir. Onun için bu zaman lafı son derece çirkin. Ama o 30 sene doğrudur bakın. Yani bilimsel bir çalışmadır. Parson ve diğerlerinin yaptığı 2000 senesinde bir araştırmadır. Orada 99 senesinden sonra her an olmak kaydıyla 30 sene içerisinde artı eksi 5-10 sene ileri ve geri olabilir deprem olma olasılığı yüzde 62dir yine o çalışmaya göre ilk 10 sene içerisinde olma olasılığı yüzde beş'ler ama 20 sene sonrasında yüzde 1662 çıkıyor Biz o 20'lik dilimdeyiz bu işin şakası yok depremin ayak seslerini duyuyoruz deprem geliyorum diyor Halen daha biz böyle şeyleri düşünüyoruz Doğrusu yani bir bilim adamı olarak, daha nasıl feryat edebiliriz ben bilmiyorum. Yani sadece ben değil birçok diğer bilimci arkadaşlarım var. Bunları söylüyoruz ama e, yani bizi de doğrusu tatmin eden bir şey yok. E bir de örnek var. E i̇şte alın Elazığ örneği. Yani ee, evet. evet. Haklısınız. Çok teşekkür ederiz. E, biz de sizin söylediklerinizi aktarmaya çalışıyoruz deprem konusunu. E, ciddiye almak, ne kadar ciddiye alsak aslında yetmez. E, hemen kapımızda olan bir tehlike olduğunu hatırlamamız lazım. Bu şekilde e, programı bitirelim. Zamanımızı da aştık. E, bugün yerbilimci Profesör Naci Görür bizimleydi. E, deprem konusunda uyarılarını e, paylaştı. Çok teşekkür ediyoruz Naci Bey. Ben teşekkür ederim. Başarılı Çok teşekkür adınız. ederiz. Görüşmek üzere. Tabii. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler. Açık Bilinç Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde Açık Gazeteyi bugün bitirmiş e, oluyoruz. Ben Özdaş Özbay. canton Tonbil ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. E, Andrei Grutsku da bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.